Elhamdülillahi lezî hedâne âlihâdâ ve mâ kûnnal nehtediyel eulâne hedâne allâh ve mâ tevfîkî ve'at-ı sâmi illâ billâhle, qâd jââet rüsûl-ü Rabbina Muhammed Muhammed sallu alâ tabib-i kulûbina Muhammed Allahümme salli alâ seynâ Muhammed sallu alâ şefi'i Muhammed Allahümme salli alâ Muhammed اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب بك مزات الشياطين اعوذ بك, من الشياطين. وأعوذ بك من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم الله من فرنا العظيم وبارك لنا الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا ve <Sessizlik> cefahtı inkumus e bilahi ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin faziletleri ve sahabe-i kiramın kendisine olan muhabbetleri ve ittibaları hakkında konuştuk birkaç derstir. Arkadaşlara söylemiş olayım bu vesileyle. Bunlar Mevlid ayı ile ilgili Rabiül Evvel'den gelen derslerdir. eee bir hafta teyhirle bu konuları konuştuk. Tabu bu sefer buraya sarktı. Lakin bunlar özellikle adı konusun yani Rabbül başından beri arada bir Hayrettin Karamanla İslamoğlu girdi herhal. Ee, onlar şey yapılmasın. Ayriyetten sohbet bölünmez ama bu konular özellikle seçil için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sahabe-i kiramın sevgisi, bağlılığı ve fedakarlığı adı altında. Bunlar arşivlensin. Ve bunlar bir dahaki derslerde ya televizyon, radyoda sohbetler açısından Mevlid ayı itibarıyla kullanılabilecek derslerdir. Ee, her zaman aynı şeyler konuşulmuyor. Konuşulamayabilir. Aynı kafayı da bulamayabiliriz. Aynı gücü de bulamayabiliriz. Ama bunlar arşivlenmesi lazım. Şimdiden söylüyorum. Bu son üç, dört ders, beş ders takip edilsin. Ama Karaman'a reddiye gibi, İslamoğlu'na reddiye öyle reddiyeye girerseler ee, onların asaleti bozulmasın, aynı sohbet kalsın. Fakat buradan, oradan kopya çekilsin. Sırf Efendimiz ve sahabenin geçen bir saat reddi oldu. Sonra başlanıldı konuya. Dolayısıyla o sonundaki sahabeyle ilgili bölümler ayrıyetten alınsın. Çünkü onlar e, birleştirildiği vakit Mevlid'de mesela 3-4 e, haftalık seri olarak ayrıyetten verilebilir. Sohbet bütünlüğü korunacak. Ama haricen bunlar kopyalanıp Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile ilgili diye arşivlenecek inşallah. Yani epey bir arşivler yapıyorlar, çalışıyorlar. Allah yardım etsin. Amin. Ee, dolu tarabaytlar, şeyler tabii çok da eskilerde e, çok da alınmamış bazıları bilmiyorum ama bana dün getirdiler 1909 tane ayrı sohbet. Ee, yani elhamdülillah bu tabii kaçandan kaptığımız bunun bunun kaç misli gitti. Yani biz 40 senedir konuşuyoruz. Dolayısıyla yani bunun yine çok az bu. Ama 1909 tane farklı. Tabunun görüntülüsü belki 500-600'dür, 600-700'dür. 1000 küsürü sestir. Ee, ama ses de ilimdir. Ses de ilimdir. Esas mıyım olan bize ilimdir. Bu zamanda televizyon mu vardır? Radyodan o kadar dinliyorduk şimdi şeyi görünce televizyona ben öbürlerini itibarsız mı yapacağız? Ee, dolayısıyla mühim olan konuştuğumuz hakikatlerdir ve ilimlerdir. Radyoda da evvelce dersler de yapılıyordu. Biraz işte bana müsaade edin çünkü benim tefsir yerlerim yapıyorum işte evde. O düzenlemeler oralar bitmedi biraz. Bir zaman içinde orada da kütüphanelerim falan alıyorum. Ee, haftada bir ders sözü verdim size yani. O Bir ders yapılacak yani hakaittir, ya, mektubattan itikad, yani bir ders yapılacak televizyonda. O ders haftada bir yapılacak inşallah. Belki çarşamba günleri olur o. Şu anda biraz izin istiyorum yani. E, çünkü hem kitaplar bir, an, bir yandan çıkarıyoruz, hem yerlerimizi düzenliyoruz. Yerimiz düzenlendiği zaman inşallah efendim orada ders verilebilecek ama e, çok adam alamayız ama 30 kişi, 40 kişi böyle özel e, ismi yazılır da misafir ister, gelir. Onlar da seçilir. Seçilenden zengin olma şartı yok. Yanlış anlamayın. Fakir fugara başımın tacı gelebilir yeter ihlaslı olsun adam olsun el sünnet olsun öyle ders yapacağız her hafta aynı kişi gelemeyebilirse de onları yapacağız inşallah o bakımdan e, şimdi bu dersleri böyle devam ettirsek büyük bir nimet yani büyük bir nimet ya yani, bu kadar hastalığa halsizliğe e, olaylar sıkıntılar maddi manevi başımızdayken biz bu konuşabiliyorsak ne mutlu bize elhamdülillah bu. Yine bu kadar hem de uzun konuşuyoruz, sohbet yapıyoruz. Haftada bir büyük bir nimet ve devlettir. Bu bulunacak bir şey değil. Bu elden gidince kıymeti anlaşılıyor ama birçok hocalarımızı kaybettik. Daha onları dinleyemiyoruz mesela. Bunlardan e, kıymetini bilmek lazım. Allah fırsattan istifade nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi bize hemen derse girelim. Çünkü bugün bu konuları bitirelim. Ben seçmiştim bunlar kitaplardan dolu. Böyle onun için onları bitireyim. Ondan sonra da mürşidi kâmil ile ilgili eyvel veledî önümüzdeki derslere bitirelim. Ondan sonra da bir hafta şifa şerif, bir hafta kebair günahlar gibi bir ders başlayalım. hafta bilmiyorum. Çünkü itikat konuları ağır konulardır, ilmi konulardır. Burada güncel konular da yer buluyor. Bizim derslerimiz arasında reddiyeler icap ediyor, haberler çıkıyor, olaylar çıkıyor. Burası bizim kürsümüz yani bir haftalık olayları değerlendirmemiz de icap edebilir. Onun için ders şeyini e, biraz değişik tutacağım. Yani onda araya bir şey girmeyecek şekilde olsun diye. Ama şifa şeriflen. Diğer dersleri burada takip edeceğiz. Bir hafta şifa şerif 15'te bir. Bir haftada hangi konuyu seçtiysek mesela kabair günahlar seçtik. belki bir iki sene gidebilir o. Çünkü en az 70 ders var. Öyle dersler yapacağız. Ama İtikad gibi konular ilmidir ve evet, elfazı küfür ilmidir. Bunların e, burada olması müsait değil. Çünkü burada sıkarsızı, e, arada biz güncel konulara gireriz, dersin şeyi bozulur. Yani e, birbirle irtibatı kaçar. Gerçi biz toparlıyoruz, geri dönüş yapıyoruz, mevzuyu toparlıyoruz ama e, uzun oluyor iki saat, iki buçuk saati boylayan konular ve bunlar ders gibi olmaz. Ders dediğin koyduğun zaman o konuyu adam anlayabilsin ve onu takip edebilsin demektir. Onu inşallah, işte birkaç aylar içine başlayacağım size inşallah. Seri dersler halinde. Önce itikattan başlayacağım inşallah. Öyle devam edeceğiz. Şimdi bizim derdimiz nedir? Kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin ona bağlılığı, ittibaı sevgisi, muhabbeti vesaire Bu bize çok faydalı bir ilimdir, çok lüzumlu bir bilgidir. Ve bize örnek teşkil etmektedir. Sahabe-i kiramın tabi sevilmesini mucip yönleridir ve faziletleridir. Ee, buradan da tabi yola çıkarsak yine birçok reddiye malzemesi vardır. Çünkü hadisleri inkar edenlere, sünnet-i itiraz edenlere, ki bunlar hoca geçinen adamlar, şimdi İslamoğlu'dan veyahut da Karaman'dan diyelim bahsetmesek bile daha da başkaları da var ama onların e, reddiyeleri de yapılacak. Yani Hz. Muaviye'yi sevmem, sahabeyi sevmem lafı ortada kalacak bir laf değil. Tabii ona bir reddiye ilmi şey hazırlanıyor. Hadis-i Şeriflerle ve ulemanın beyanlarıyla sevmem ne demek? Yani sen kim oluyorsun? Sevmem diyebiliyorsun sahabeden birini. Bu, bu önemli bir konu. Bunun üzerine çok bir reddiye gitmedik tabii. Bunu yapılacak. Bu, bu hazırlanacak. Ama şimdi yine çok önemli bir adamın bazı görüşleri yayınlandı bir dergide. E şimdi o Yüksek bir mevkidedir. Ve lakin o adamın görüşlerinin aslı nedir? Onları araştırmam lazım bu haftada. İnşallah onları da şu kaynaklarına inmem lazım. Sonra yanlış oluyor. Ee, yani nakillerle iş yapamam. Kendim görmem lazım. Onları da görünce mesela onlar ağır laflar. Çok büyük laflar. Dağları devirecek laflar yani. Göğü yere indirecek laflar yani. Sünnet yani hadisler Kur'an'a mani oluyor. Diye bir laf çıktı şimdi. Hadisler Kur'an'ı Kur'an'ı engellemiş. Böyle bir laf çıktı. Hem de büyük bir ağızdan. Bakalım doğru mudur ona isnadı falan. Şimdi orada 3-4 tane büyük sapık görüş var. Onlar reddiye müstehaktır yani. Yapılacak inşallah yapılacak. Hiç kimsenin makamı, mevkii bizi hakkı söylemekten korkutamaz. Korkutmamalıdır. En büyük cihar efendim güçlü olanın, gücün karşısında hakkı söylemek. Bir insan haktan, ehl-i ama bizim siyasetleşimiz yok, politik aileşimiz yok. Biz partiler üstüyüz. Efendi Hazretimiz böyle buyurdu bize. Ama dinle alakamız var, din adına yanlış konuşan kim olursa olsun biz ona cevap vermekle mükellefiz. Şahsiyetine hakaret etmek sizin Görüşler yanlıştır, doğrusu budur. Bunu yaparız. İnşallah haftaya kadar onu bana söz verdiler. Dedim, kaynakları getirin, toparlayın. Ben kaynakları kendim göreyim, başkasından nakledemem çünkü. Bana bir şey oldu mu? Diyorlar. Sen duydun mu? Sen gördün mü? Yani yetkililer de bana soruyorlar. E ben kendim görmem lazım ki. Millet bana güveniyor yani. Benim anlayışım, Efendim Efendimiz'in yani sözü var. Ahmet yanlış anlamaz. Bu önemli bir söz. E dolu. Ama şimdi tabii benim de verilere ulaşmam lazım. Senin naklinle onun naklinle olmuyor. Bana ayak şu şöyle demiş bu böyle yemiş diyerekten ben de çıkıp reddi hemen yapamam. Çünkü aslına vakıf olmam lazım. Ondan sonra bak adam Kaç sene sonra kıvırmak zorunda kaldı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Mühim değil. Biz kardayız. Ama biz orada reddiyelerimizde haklıydık. Ve şimdi de e, kendi kendini rezil etti. Bize bir sorun yok bunda. E, çünkü bize o atsa da yalancı, şu bucu, iftiracı falan. Ama üstüne kaldı o şey. Çünkü neden? O zaman tekzip yapmadığından, seneler sonra bugün bu beni bağlamıyor demeyi bile şu anda dediği için Haksız olduğunu herkes kabul etti ki senelerdir senin adına bu kadar şey çıkıyor. Kabul etmiyorsun da niye sustun da? Şimdi geliyorsun bugün diyorsun bunu mesela. Bu bir elhamdülillah bizim için, bizim açımızdan. Hem de pek öyle kaburgası kalın adam. Böyle adamı bu şekilde manevra yaptırmak, yanlış anlaşıldan şeyler var hakikaten falan e falan bunu benim görüşüm o değil falan. işte Yahudi Hristiyan çenede gidecek demedim. Yok işte eyman şartında işte iki şart eder demedim falan dedirtmek yani buna buna mecbur bırakmak bu bir ilmi mücadelenin sonucudur. Bu sokak kavgasıyla olacak iş değil. Sokak kavgasıyla olacak iş değil. İşte kitap yazmamız, senelerdir reddiye yapmamız vesaire. Tabi bazı şartlar da değişti. Onu da belirtiyorum ama Allahu Teala Hazretleri bu İslam vatanımızda Türkiye'mizde ehli sünnet dışı fırkaların sahasını daratsın Allah'tan. Amin. Bunlara kıpırdanacak mecal vermesin Allah'tan. Amin. Mübarek cuma gecesi hürmetine kurban olduğum Allah'ıma yalvarışımız. Canı, kendi nefsimiz için, evladımız için, malımız için bir şey istemiyoruz. Biz Allah'ımızdan dinimizi hürce, özgürce yaşama imkanı istiyoruz ve eli sünnete muhalif akımların bu memlekette, bu milletin evlatlarının itikadını bozmasına fırsat vermemesini niyaz ediyoruz. Amin. Bizim başka bir derdimiz yok Allah'tan. Bunun için de sonuna kadar İnşallah hakkımızı arayacağız. Çünkü bu ecdadımız el sünnet insanlar, Hazreti Fatihler, Yavuzlar bunlar bu vatanı el i sünnet vatanı olarak bize teslim ettiler. Bize de kadar intikal etti. Ulemamız, evliyamız bu can verdiler. Efendim şimdi bugün yine mesela bir kitap çıktı onu aldım. Ee, yayıncılıktan mı ne? Baba eski müftüsü Ali Rıza Efendi'nin idamı. Şimdi işte gazetemizde çıkıyor bazı haberler. İşte İstiklal Mahkemelerinin zabıtları inşallah çıkacakmış. Yani İstiklal Mahkemelerindeki zabıtlar e, kısmen bize geldi. O Hasan Mezarcı o zaman meclisteyken, sonradan adamcağız biraz şey etti ama Allah selamet versin, istikamet versin, belki onun da beyniyle şeyle oynadılar diyorlar, bilmiyorum. E, ama o İstiklal Mahkeme şeyleri şöyle kalın bir cilt halinde onun zamanında meclisteki bir şey çıktı. E orada Halaydar Efendi Hazretleri'nin ifadeleri çıktı, mahkeme ifadeleri çıktı, dolu mesele çıktı orada. Efendim biz de tabii Halaydar Efendi'den bakıyoruz. Ama tabii Sofü Süleyman Efendi'ler, Tahirul Mevleviler, İskilip Latıf Efendi'ler dolu mesele çıktı yani. Tabii bunlar tamam değildi. Çünkü Halaydar Efendi Hazretleri'nin şeylerinden birçok dosyada geliyor, üç dört yerde ben takip ettim o yayını. E, ama bir noktada duruyordu ve diyorlardı ki hiç kimsenin, Şeyin de eksik yok. Halaydar Efendi'de 3-4 şey bulunmuyor. İşte niye bulunmuyor? Tabii ne hakikatler söyledik, kimine rahatsız edecek bir şeyler varsa onda da bilmiyorum. Ama şimdi inşallah tümü çıkar. E, İstiklal Mahkeme zabıtlarının tümü çıkarsa ne alimlerin asıldığı, kesildiği susuz yere İskilifli Efendi meşhur oldu ama sadece İskilifli Atıf Efendi değil, dolu ulema evliya kesildi. Yani tabii gayri resmi şeylere bakarsan on binler 100 binler diyen var. Tabii, Ha resmi şeyde ne çıkar onu da bilmiyorum. Ee, i̇şte baba eski Ali Rıza Efendi, elli işte küsur yaşlarında işte idam edilmiş mesela. Yani onun şeyi, tabi kitabı daha yeni gördüm, arkadaşlar istedim, bakacağım içeriğine. Kemahlı Abdullah Efendi mesela, yani benim aklımda kalan birkaç tane var. Öyle idamlar, öyle infazlar, Allah dedi diye insanları aslı kestiler. Ne alimleri, ne velileri tabi. İmtihan. Ee, bu işler imtihan oldu. Ama e, şimdi e, bu insanlar o e, gayretleri göstermeselerdi, taviz verselerdi bugün bu din bize kadar ulaşmazdı. Onlar taviz vermeyip mertçe konuştular e, ve her şeyi göze aldılar, idam cephalarını göze aldılar. Yani ecel meselesi başka, Ali Aydar Efendi de... Dört kere idam olmak için damga mühür yedi. Sabahına kesilecek koyun gibi idamını bekledi. Ama manevi şeyler okudu, etti. Zikirler öğretildi ona. Neyse eceli gelmemiş. O ayrı bir şey. İdamdan kurtuldu. Dört kere idamdan kurtuldu. Yirmi dört kere hapse girdi. Her hapse girdiğinde altı ay en az kaldı. E bu yirmi dört kere ben şu ana kadar işte üç kere girdim çıktım. Bütün ailem, şuyum, buyum, bütün hayatımız kaydı yani. Yirmi dört kere girdi. Eğer mamtevendaz efendimiz, efendilerimiz buyurdu o aslandı. Dayanırdı Biz biz tahammül edemeyiz diye mevla bize o kadar ağır yük vurmuyor. Tabi onun mübarek vücudu yani kuvveti, heybeti de yerinde ama e, tabi bu sağlığa, sıhhate, vücuda bakmaz efendim. Ne imkansızlıklar içerisinde ama hala hala der efendi Hazretleri mübarek postunu almış şeyine hapishaneye kahvesini almış, şey almış. Efendim onu anlatıyor, Tahirul Mevlevi. Ya diyor, güzel çayını yapar diyor, kahvesini yapar diyor. Gece sabaha kadar ibadet yapar diyor. Sofu Süleyman Efendi öyle ibadet yapar. Sofu Süleyman Efendi diyor, e, alim değildi diyor. Ali Adar Efendi çok alimdi diyor. Tabi Ali Adar Efendi, Kaddes o. Ali Adar Efendi gibi zat diyor, sabaha kadar uyusaydı da diyor, Sofu Süleyman Efendi, Süleymancıların Süleyman Efendisi değil. Karıştırmayayım, o silistreli Süleyman Efendi. O alim idi. Efendi babanın hapis arkadaşı o değil. Sofu Süleyman Efendi çok alim değildi, ümmiydi ama çok Sofiydi, takvaydı. Bu Fatih de onların şey. Hurş Efendi'nin ilk şeyhi. Ee, Sofu Süleyman Efendi gibiler diyor. Sabaha kadar ibadet etmesindense Alader Efendi sabaha kadar yatsaydı evliaydı diyor. Ama yine de Alader Efendi de sabaha kadar uyanıktı diyor. Yani alimliği ile beraber ibadette fazlaydı. Ama ona göre işte kendine göre imkanlar o zor şartlarda yine imkanlar bulmuşlar etmişler falan. Tahirül Mevlevi de e, alim adam, büyük alim adam. işte O da e, Alaeder Efendi'ye diyor bir rüya anlattım diyor. O dedi ki bu rüyaya göre senle ben kurtulacağız. dedi diyor. Hakikaten işte ertesi gün birkaç gün içinde biz tahliye olduk diyor ikimiz diyor. O böyle bayağı bir hatırat anlatıyor ama tabii e, başlarında neler geçtiği hiç taviz verdiler mi? İstiklal Mahkemesi yani. Sorgusuz suatsız idam. Yine taviz vermeden adamlar Şeyh Said Efendi e, Said isyanı diyorlar, Kürtçü hareket diyorlar. Ne alakası var? Şeyh Said Hazretleri Allah'tan dedi, Muhammed Emine Erhoca Efendi bizzat kerametini gördüm, tanıyorum dedi. Abdest alırken yanında kerametlerini gördüm dedi. Nakşi'ydi ve Halidi kolundan dedi. Bizim ne işimiz olur Kürtlükle, Türklükle yani kafa tasçılı bir mantıkla e bir Evliyaullah, bir Şeyh, bir halid Şeyh'i efendim, Kürtisyanı yapacak. Nerede Kürtisyanı yapacak? Adamın derdi, efendim, kadınlar açıldı, saçıldı, şu yasak oldu, bu yasak oldu, İslam perişan oldu, Müslümanların bütün İslami özgürlükleri kalmadı falan. Adam bundan dolayı bir e, reddiye yapmaya çalışıyor yani. O yok İngilizlerle anlaşıyor Ne alakası var Şeyh Said Hazretleri İngilizlerle? İngiliz hayatta görmemiş ne İngiliz'i ne Rus'u ya. Mübarek Allah'tan zat, nur gibi zat mesela. E bunların tabi zabıtların açılması ve inşallah ne kadar zaman sürer bilmiyorum. Çok büyük bir ilim kaynağı olur. E bu karanlık tarihe bir ışık vurur. E biz de onların fedakarlıklarını görüp örnek alırız. Bugün bu kırtanların, sırıtanların, bu kıvırcıkların bu rezil haline vakıf oluruz. Yahu size höt demeden gavur oldum diyorsunuz. Adamlar idama gittiler gözü bakaraktan. Ve bu dinden zerre kadar taviz vermedi bu adamlar. Siz nasıl hocasınız, şusunuz musunuz. diye de çıkan sahtekarlar var. Hemen taviz verdiniz. Yok Kadiriyim, şu büyüm dediniz. Şimdi gidin Şii oldunuz, bilmem ne oldunuz. Kasketi kafanıza geçirdiniz, bilmem ne. Ee, yani 20-30 sene evvel e, şeraattan, sünnetten bahsedenler. Ümmetten, Ebu Bekir'den, Ömer'den... Şimdi ki Ömer'e sövüyorsun, haşa... E, efendim, sahabenin aleyhine konuşmaya başladınız. Hangi maddi menfaatlerle İran'dan ne aldınız? Kum kentine niye gidiyorsunuz her sene kaç kere? Ondan sonra ne paralar alıyorsunuz? Onların verdiği imkanlarla kanallar kuruyorsunuz, vakıflar kuruyorsunuz. O paralarla... Bu eli sünnet Müslümanların dinine, imanına kastediyorsunuz. Çoluk çocuğunu Şii yapmaya uğraşıyorsunuz. Siz ne kadar tiniyetsiz adamlarsınız, karaktersiz, kişiliksiz, kimliksiz adamlarsınız yani... Ha, bunları anlamamız bakımından o istiklal mahkemeleri zabıtlarının çıkmasında bize büyük ışık saçacak yani. Çünkü o adamlar o gün o mukavemeti göstermeseymişler, bugün bize din diye bir şey gelmezdi yani. Zaten yazı değişmiş, her şey değişmiş. Ancak sözlü ve e, görüntülü beyanlarla, yani bizim efendi işte hoca Hacı Dursun benden tamam oradan zahiri ilimlerden almış ama işte Ali Adir Efendi Hazretleri'ne yetişerek bütün bu işlere vakıf olmuş. Dolayısıyla hep bize nakiller bu yolla gelmiş. Bunların birçoğu dilden dile e, kulağa gelmiş ilimlerine. Yani çoğunun zaptı da yok. Ha, bu zaptlar belki işte bazı yerlerde var. Şimdi biz buradan tabii ibret alacağız, ders alacağız. Bugün bu kadar özgürlük varken, hürriyet varken, e, İslamiyet açısından hala bugün bu millet nasıl böyle şiaya meyilli oldu? Nasıl böyle hadis-i şerifleri oldu? Nasıl mutezile mezhebi ma buldu? Nasıl kader inkar edebilecek adamlar çıktı ve dinlenir oldu? O da bir görüştür yahu diyerekten akıllı başında insanlar bunları dinler oldu. Yazar çizer takımı onların peşine gider oldu. Nasıl? Şaşırılacak iş. Şaşırılacak iş. Yani şimdiki Diyanet resmi mesela Musa Carullah'ın kitabını mı tercüme etmiş? Yani evvelce belki Diyanet Reisliğinden evvelce tercüme etmiş. Ama o onun bir kafa yapısını yansıtıyor. Afgani'yi ediyor mesela. Afgani dinsiz kitapsız mason Sultan Abdülhamid Han 18-19 sene burada gözetim altında tutarak fitnesini önlemiş. Ada Afgani kendi Şii Afgani falan değil. İranî esas. Bu, bu sapık adamın mesela köhlemiş İslam zihniyetinin köhlemiş zihniyeti adam çığır açmış. Diye bunu nasıl der ki Diyanet Reisi mesela? veya o ne o? Ee, Musajarul adı bir şey bir gibi mi biri mi? Yok yok Musajarulda biri gibi bir şey kavurcama bir şey Rusça da o kazanlı musacarla kazanlı da o Rusyal Rusların soyadları bir değişik oluyor ya tüplerinde. Bu Musajaruladan adam yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi adam biz de onun gibi adamız diyen adam yani İslam baş kaynağı. E şimdi bu adamı tercüme etmişler efendim. Yani bu büyüklerin torunları, evladı nasıl tabi bu tabi bir İran-İslam devrimi numarası altında Amerika bir devrim yaptırarak kafirler orada e, ehli sünneti bozmak için e, Arap alemini karıştırmak için bak bugün Yemen'e bile herifler elinde işgal ediyor. İran Yemen'e el attı. E, Yemen'i e, ne yaptılar? Karıştırdılar. Yemen'de de bunun alt zemini var tabi. Zeydiye mezhebi var. Zeydiye mezhebi Ebu Bekir Ömer'i falan severler. Radıyallahu anh'un. Ee, diğer Şiiler gibi, Caferiler gibi katı sapık değiller. Ama yine de e, Şianın kollarından bize en yakınlar. Bize yakınlar ama sıkıntı var. Neden? İşte işine geldi mi hemen İran'la ne yapabiliyor? Dirsek teması kurup birleşebiliyor ve Husiler, Musileri işte gelin girin saraya diye. Çünkü o Ali Abdullah Salih miydi? Neydi işte mesela? Kırk sene yönetmeye kalktı diktatör. İşte o Zeydi'ymiş. Biz bunları bilmiyoruz yani. şimdi kaç anlıyoruz. E Zeydi'ymiş. işte o destek verdi onlara. Şiilere işgal ettirdi şeyi. E, Yemen'i mesela. Allah kurtarsın. Halasaylasın. Yemen ki ehli sünnetin, tarikatın, tasavvufun kalesidir yani. Hala da öyledir. Oradaki ulema evliya bir yerde yok. Ama adamlar zora giriyorlar. E çünkü bunlara bu İslam devrimi ada altında bir devlet vererek Bununla da beraber her tarafı karıştırması için. eşin tabi e, Türkiye'de de çok büyük sıkıntı yapıyorlar. E, Birçok adamı satın aldılar. E, bu adamlara imkanlar verdiler. E, bu adamları başımıza çıkarttılar. Biz bunlardan sebep televizyon kurmak zorunda kaldık. işte cevap verelim. Şudur budur. E, reddiyeler yapıyoruz. Ama e, bizim böyle bir gücümüz yok. Arkamızda bir devlet gücü yok. Devlet gücü olan kurumlar, kuruluşlar çok da seslerini ulaştırabiliyorlar. Tabi bir takım gizli faaliyet de yapabiliyorlar. Ajan faaliyetleri yapabiliyorlar. İnsanları özelde kandırabiliyorlar. Parayla, kadından kandırabiliyorlar. evet Bu bu tehlikeler Türkiye'de artarak ilerliyor mesela. Ama 80'den sonra tabi e, bu humeyni meselesinden e, millet aldandı çok. O zaman çok aldanma oldu. Sakallı görünce her sakallıyı baban zannetme dedik sana da mübarek adam. Kırk kere söylüyor. Her sakallıya babam deme ama bizim millet ben tahrize değilim o zaman o ihtilal olduğunda. E, sakallı, makallı, sarıklı bir adam indi uçaktan, memlekete... Allah Allah! Zannettik ya falan. Efendi Hazretleri hemen ikaz etti o zaman. Ben iyi biliyorum, nişanca sohbetlerinden hatırlıyorum. E, bunlar şiidirler, dikkat edelim, çok açılmayalım yani. Bakalım ne olacak ortalık ama şiiler işte herhüsnete muhalif falan. Tabii Efendi Hazretleri hep şerh koydu. Hep şerh koydu, tabii o şerhler sonra haklı çıktı. O zaman ilk ne olduğunu anlamaya çalışıyordu dünya. Ama e, kolay bir şey değil. Çok kötü oldu. İslam'ın Müslümanların çok aleyhine oldu. Çünkü Şii'lik e, rejim ve devlet haline geldi. Rejim ve devlet haline geldi. Onu rejim ihraç etmeye başladı. Her tarafı karıştırmaya başladı. Allah şerlerinden muhafaza Ama şimdi bundan tabii siyasi hareketler çok etkilendi. Milli görüş çok etkilendi. O zaman taber Erbakan Hoca akıllı adam, şuurlu adam, tasavvuf eli adam ama gençliği zapt edemedi. Kendi etrafından birçok insanlar onlara meyil ettiler. Ondan sonra arada Darül Harpçılık çıktı, Fatih tarafında çok revaç buldu, cuma kılmamalar başlandı. Yani çok olaylar yaşandı bu memlekette. Tabi Efendi Hazretleri gibi zatlar olmasa millet hep eksenden çıkıp raydan çıkıp gidiyordu milleti sokağa dökmek istediler, işte savaşa katılsın istediler. Elhamdülillah işte, Efendi Hazretleri gibi zatların aklı selim davranışları istikametlerin etçesinde bugün bu hale gelindi. Ama o maraz, o hastalık, o illet kaldı. Birilerinde o illet kaldı. Şimdi elli yaşında, altmış yaşında bir seviyeye gelmiş adamlar. Ama hepsi seksen ihtilalinde bakıyorum, astını araştırıyorum, bu adamda niye bu sakatlık var diyorum. Bakıyorum Hümeyni'yi ziyarete gitmiş. E, Hümeyni'yi ziyaret edince oradan bir bulaşmış. O bulaşıklığı adam 40 senede temizleyemiyor. İtikadı bozulmuş. İtikadı bozulmuş. Ya işte görüyoruz ağladık mı? Niye ağladınız işte? Postun üzerinde oturuyor işte. Tespih elinde. Gariban bir vaziyette. Evliyaullah zannettik. Dedik O koca İran'ın imparatoru. Ama adam incecik bir postun üzerinde yemiyor, içmiyor az yiyor az içiyor. İşte devlet imkanlarını kullanmıyor. Şöhrete efendim işte zenginliğe kapılmamış. Adam gariban mütevazi bir hayat yaşıyor diye biz buna kapıldık. Ama size buna kapılın diye bir ayet hadis gelmedi ki. Buna neyle bakacaksınız evvela? İtikadına bakacaksınız. Adam her sabah namazında Ebu Bekir Ömer Kureyş'in iki tautudur, putudur. Ya lanet eyle diye namaz kılıyor. Bu adam efendim kadar aç kalsa ne olur? O zaman Hindistan'daki açlıktan ölen, riyazat yapan ee, Berahime'ye gidelim, ittiba yani, aç kalmakla iş olacaksa, öyle mi? Efendim, adam e, kaliteli bir kumaştan cübbe giymiyor, çok züht hayatı yaşıyor. Ne yapayım onun zühtünü, yesinler onun zühtünü. E, adam itikadı bozuk, Ebu Bekir'e sövüyor, Ömer'e sövüyor, fıkıhta bin tane bela, her türlü pis ilişkiye cevap veriyor. Adamın kendi kitaplarından bu kaynakları gözümle görmüşüm yani. Bir kitaplar açıklayamıyoruz yani. Ama niye açıklayamıyoruz ki? Açıklayalım yani onu da. Onu da açıklayalım yani. Onu da onun arkadaşı yazdı. Yani yapılan pislikleri anlatmak bakımından kaynaklı bir kitap. İşte onları toparlayalım. Ama e şimdi bunlara aldanıldı. O aldanma hala devam ediyor. Bugün e, milli görüştenim diye geçinenler hala milli görüşü içinde duran adamlardan e, bu, bugün mesela Efendi Hazretleri ziyarete gelmişler. Adam orada yüksek seviyede değil başkanlar. Adam diyormuş ki Ebu Suud Efendi'nin fetvasıyla bugün de amel edemeyiz. E tamam ama Ebu Suud Efendi koca şeyhul İslam Arap aleminde öyle tefsiri yazan yok. İrşadül Akbis Selim tefsiri. Ebu Suud'un bugün Arap aleminde Ebu Suud'dan sonra Arap aleminde öyle bir tefsiri kimse yazamamış. <gülüyor> yani Öyle bir allameycan İnsü cinnin müftüsü yani Cinlerin fetvası veren adam. Ama adam sana fetva verdi. Bu adamlar, eli sünnete düşman adamlar, Hazreti Sıddık'a sövenler, Hazreti Ömer'e sövenler, Aşağınamz'a sövenler. Bunlar kafirdir. Kafir demeyen de kafirdir diyor. E bu suudun fetvası verilemez Nasıl verilemez? E bu suud aynen geçerlidir. İbni Kemal aynen geçerlidir. O Şeyhul İslamların fetvaları aynen muteverdir. Onlar Kur'an ve sünnetten bu fetvaları verdiler. Kafadan fetva vermediler. Senin Diyanet reisin gibi efendim sünnet had şeye mani oldu. Yok şu şöyle oldu. Yok ben dini yeniden yorumlamak lazım. Afgani köhnemiş zihniyeti düzeltmeye çalıştı. Dememişler. Onlar ehli sünneti muhafaza etmiş bizim Şeyhul İslamlarımız. Rabbim rahmet eylesin kabirlerini Nur eylesin, derecelerini hale eylesin Onların vatanı burası Orada yatıyor Ebu Suud Orada yatıyor i̇bn Kemal Burası bu mahalle Zembilli Ali Efendi'nin mahallesi Bu mahallenin adı ne? Müftü Ali Mahallesi bura Şuradaki caminin adı ne? Müftü Ali Ali, Ali Efendi'nin camisi orası. Burası Müftü Ali Efendi Kabri şerifi şurada Aşağıda Zeyrek'te Müftü Ali Efendi sen billahi Ali Efendi dedin mi? Fetevai Ali Efendi böyle bu kadar kitap var bende. Ali Efendi'nin fetvaları. Bir fetvalarına itiraz edecek kimse çıkamaz. Öyle alim yetiştirdiler Osmanlı'da. Osman Gazi'nin Orhan Gazi'nin vasiyetlerinde. Ayetten, hadisten fetva çıkaracak muktedir alimler yetiştirin. Vasiyetnamesi. Efendi Hazretleri çok önem verirdi bu vasiyete. Bunu anlatırdı. Yani birçok husus var. Ayetten, hadisten İstihat yapacak derecede muktedir alimler yetiştirin medreselerde. Yani onlar tabi Osman'ın yeni kuruluşu çocuklarına vasiyet ettiler. Onlar da bunu yerine getirdiler. Molla Husrevler, Molla Fenariler, Molla Güraniler, Ebu Suud Efendiler, Zembilli Ali Efendiler, İbni Kemal Efendiler. Bunlar Arap aleminde o dönemde böyle alim yetişmemiş. Mısır'da, şurada, burada, Bağdat'ta ki o zaman eski zaman 600-700 senelere evveli konuşuyoruz 500 seneyi konuşuyoruz ama maalesef e, bu sapık görüşler e, bu şia meraklılığı bu şiaya karşı olan sempati bitmedi tükenmedi en son Suriye'de kazığı yediler ehli sünneti nasıl e, efendim şiaların kestiğini kestirdiğini gördüler Irak'ta ehli sünnet alim kalmadı hepsine suikast yaptılar ee, Suriye'yi de şu anda yine efendim Esed'i desteklediğini alenen gördüler. O Esed'le beraber mezhep tahassubundan dolayı. Bütün eri Müslümanları ne halde şu anda? Bunun bütün vebali boyunu Şia'nın üstündedir. Şu anda Şia e, Esed'i tutmasa Suriye bir anda düzelecek. Bütün maddi manevi para silah her şey Esed'in adamları. Komutanları bile Esed'in İran'dan gidiyor. Geçen bir komutanını gebertmişler. Süleyman diye biri. Yani İran'dan kimse general. Hususi Esed'in adamlarını organize ediyor. Bunu gördüler bizim Türkiye'deki Müslümanlar. Hala anlamıyorlar. Bugün Türkiye'de bir iç savaş olsa Türkiye'de bir iç savaş olsa biz nasıl ehli sünnet Müslümanlarız? İran bizim zıttımız olan Solcu, Komünist, Marxist, Leninist, THKBC gibi Şii olanlarla birleşir ve bizi kıtır kıtır kesmemize razı olur. Ama bizim Öyle Müslümanlarımız var, hala onların mollalarının sarıklarına aldanıyorlar, sakallarına aldanıyorlar. Esasen biz ne diyoruz? Kılık kıyafet bizi aldatmasın. Biz evvela itikada bakacağız diyoruz. Yani bir İran'ın mollasının sarığı, cübbesi, sakalı bir tutam olsa da o ki Ebu e sövüyor, o ki Ayşe anamıza sövüyor, o ki sahabeye sövüyor, hepsine mürtet diyor, o ki bizim Kur'an'ımıza, kitabımıza eksik diyor. Neler neler neler. Öyle mi? Ve bize zaten kafir diyor. Dolayısıyla biz bu adamların az yiyormuş, az içiyormuş postun üzerinde oturuyormuş falan diye zahiri zühdlerine kapılmamalıyız. Aldanmamalıyız. Ha Suriye'nin başına gelen, Suriye'deki eyl Sünnet'in başına gelendeki takındıkları tavır ve tutum da bizi hala uyandırmadıysa, hala uyarmadıysa, bu şianın ne büyük tehlike olduğunu ve bizim için Yahudi'den beter tehlike olduğunu, efendim çünkü Yahudi gelip burada kendisini ne yapamıyor kabul ettiremez, zemin bulamaz. Mesela dinler arası diyalog işi oldu, misyoner faaliyetleri oldu, bağırdık, çağırdık, bir şeyler ettik. Fakat zaten misyoner faaliyetleri ne yapamıyor Türkiye'de, Müslümanlar da arasında bir zemin, bulamıyordu. Ben o zaman ne diyordum? İncil'in arasına, 100 doları o zaman mark zamanıydı, markı koyuyorlardı dediler Nişan taşında şurada burada, İncil dağıtıyorlar Hoca Efendi falan filan Biz de diyorduk hani arkadaşlar almayın etmeyin Müslümanlar uyaralım biz de Kur'an dağıtalım bir şeyler yaptık da Ama ben o zaman ne diyordum? Merak etmeyin bu Türk milleti uyanıktır, İncil'i alır, parayı alır, İncil'i geri bırakır, yakar dedim size ver evet. Dediklerimle çıkıyor, tutmadı misyoner faaliyetin kıyamete kadar sürse şurada iki adamı da Hristiyan edemez. Ama Şiada zemin bulur. Muaviye şöyle yaptı. Hazreti Ömer kap Hazret demiyor tabi. Kapıyı vurdu. Fatma anamızın çocuğunu düşürttü. Acem palavraları. Uydururlar, uydururlar. Milleti etkilerler. Ben de Müslümanım. Ben de sarım var. Ben de sakalım var. Bir de bakıyor. aa Bizim acılar hocalar butu götürüyor. Efendim. Hümeyni açlıktan ölüyor. Ay ne mübarek adam. Allah sana açlıktan öl demedi ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavuk da yerdi, et de yerdi, helvayı da severdi. Bir sorun yok yani. Sofuluk helva yememekle, efendim, e, aç kalmakla olmaz. Doğruluk istikamet. Şeriat ve sünnette istikamet. Ve bu caddede, bu doğru caddede ikamet, az yemekle, az içmekle, az uyumakla ölçülmez. Evvela kıstas kafadaki... İtikad, ehli sünnete göre itikadın düzgün mü? Değil Bir adam şii olsa, bir adam mutezili olsa, bir adam cebriyeden olsa, işte kadere yok diyenler ve bu adam bir tane haram işlememse, küçük bir günah da işlemese, ben sana ehli sünnete göre kayda koyuyorum şimdi, kayda koymuyorum, koyulan kaydeyi açıklıyorum. Hemen düzeltmeniz lazım, düzeltmiyorsunuz. Hoca ben nasıl kaide koyuyorsun, sen kimsin? net kafa sallıyorsunuz her şeye? Hop bir dakika! Öyle yok! Yalakalık istemem! Kaide koyamazsın hoca! Ben de hemen lafı düzelteceğim. Kaide koyulan kaideyi açıklıyorum. Evet! Ben size yollarını da öğretiyorum. İtirazın yolu var. İkide bir ama öyle ikide bir del de kaldırmayın. Sohbetin akışını bozmayın arkadaşlar. Ama sen şöyle yaptın mı ben anlarım. Böyle yap ben anlarım. Zaten beni düzelttim. Kendi kendimi düzeltip duruyorum. Şimdi konulan kaideyi söylüyorum. Bir adam Mustafa Ştamoğlu'nun kafasıyla kadere inanmak fuzuli tartışmalı fazlalıktır. Diye kaderi inkar ediyorsa ve bir adam sahabeden birini sevmem diyorsa karaman bir adam, sahabeden birinde değil, sahabenin fukuhasından birini yani, öyle rastgele de değil. Ki en ednası bile burada bağlayıcıdır. Ondan sonra, bir adam, cennet-cehennem ebedi değildir. Sonu var. Mesela bu İbni Teymiye'nin görüşü. Aynı zamanda İslamoğlu'nun da arkadan tabi olduğu bir görüştür. Cennet-cehennemin sonu var diyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Mahmud Efendi Hazretleri'nin, Kaç kere beyanını kürsülerde duymadık mı ki bir insan dese ki cennet cehennem için katır trilyon senedir kafir olur evladım. Niçin? Sonu var demiş olur. Bu efendinin sohbetlerine kaç kere duyduk. Şimdi onun da bir reddiyesi hazırlanıyor. İmam Çakı Hüttin Sübki Şafiilerin en büyük alimi velisi kadıların kadısı İbni Teymiye'ye karşı reddiye yazmış. Onu tercüme ediyorum. Kısa bir şey dergide yayınlayacağım inşallah. Cennet cehenneme fani olacak sonunda yok olacak diyenin yani e, durumunu anlatıyor şimdi ne anlatıyoruz bir adam bu görüşlerden birinde olsa yani ehli sünnetten hariç kalmış ama kafir de direkt diyemiyoruz niye tevil meselesinden dolayı bir tevil olabilir mi meselesinden dolayı <gülüyor> e, bu durumda olan bir kişi büyük hiçbir günah işlemese küçük hiçbir günah işlemese bak küçük günah bile yok her gün oruç tutsa ölene kadar her gece sabaha kadar teheccüde, kıyamda dursa, hiç de bir günahı yok, devamlı da zikir, gündüz sahip, gece kaim olsa. Düşündünüz mü bunu? Koydunuz mu kenara? Ehli sünnet itikadına harfiyen uyan, sen ben gibi bir Müslüman. Biz el sünnete göre tam inanırız yani. Değil mi imanımız? Tamam elhamdülillah. Şimdi senin benim gibi bir Müslüman, alnını secdeye koymasa, alnını secdeye koymasa. Ama tabi tembelliğinden. Yoksa inanıyor zaten. İnanmazsa gavur olur. Alnını secdeye koymasa. Her haramı yapsa, yapmadığı haram kalmasa, her günahı yapsa. Ama itikadı düzgün. Şimdi, lafı çok dikkatli anlayın. Çok ince bir yere geldik. Eğri sünnetten olmayan ve zahirde de bir günahı olmayan ve bütün ibadetlerde tulup çıkaran o adam, Maşer'de cennete direkt man gidebilir mi? İlk girenlerle girebilir mi? Niye dayanarak konuşuyorsunuz mu? He? hadis şerife dayanmanız lazım. Ya ayet ya evet. hadis. Evet. Kulluhum finnari 72 fırkadan kulluhum İbn Mace hadis. Kulluhum demek diyor i̇mam Rabbani mektubat'ta hepsi de finnari ateştedir. Ha, imanını kurtardıysa itikadının pisliği kadar yanıp sonunda çıkıp cennete girer. Ama direkt cennete giremez. 72 den ise küllüğün buyurduğu için hepsi de ateştedir. Fert, fert ve şahıs şahıs. Sabah kadar namaz kısa akşam kadar oruçta. Ve ömrü boyu da bir küçük günah bile işlemese. Mekruh bile işlemese. Neden? İtikadda pislik var. Sade inançta ama. Kader yok diyor mesela. Veya Ebu Bekir Hazretleri'ni sevmiyor. Hazreti Ömer'e sövüyor haşa. Anladınız mı? Ha. Ama biz ehli sünnet itikadında olup her naneyi yemiş, her haltı işlemiş, imanını kurtarırsay konuşuyoruz. Zaten imanını kurtaramayan kimden olursa olsun kafir oluyor. Onu konuşmanın da bir gereği yok. İmanını kurtarıp ahirete gittiyse bu adamın da günahı miktarınca yanma ihtimali var mı? Var ama şefaata ulaşıp da kurtulma ihtimali var mı? Allah'ın direkt mağfiretinin tecellisi şefaata da lüzum olmadan affetme ihtimali var mı? Var. var. Bu adamın cehenneme girip e, azabı bir miktar çekip cennete gitme ihtimali olduğu gibi bu adamı allah Teala dilediğinde itikadı düzgün olduğu için direkt cennete gönderme ihtimalde var mı? Var. var. Ama öbür tarafta ihtimal bile yok. Neden? Allah vaadine hülfetmez. Habibi'nin buyurduğu onun duyurduğudur. Dolayısıyla hepsi ateştedir dediği için kendi sözünü kendi bozmaz. Allah'a bir şey vacip olmaz. Hiçbir kimse Allah'ı bağlayamaz. Ama Allah kendi kendine karar verebilir. O kararında bozmayacağını bildirmiştir. İnna Allah'a la egzir ve Şirki bağışlamam diyor. İstese bütün gavurları da cennete sokabilir mi? Sokacak mıdır? Neden? Çünkü sözü kendi vermiş. Sözümü de bozmam demiş, kendini bağlamış. Allah'a kimse bağlayamaz ama Allah kendi kendine bir şey vacip ede bilir. Vacip edebilir. Kendi kendine bir şey vacip ede bilir. Yani ben bunu kendime mecbur ettim, karar verdim diyebilir. Ama başka biri Allah'a bir şey vacip edebilir mi? Edemez. Anladınız? Bak şimdi ne bir itikat dersi yaptık. He? Ama işte sizde şaka şamata muhabbet lazım. Zor iş. Bak bunu aldınız şimdi. <gülüyor> ya muhabbet lazım şimdi. O zor işler işte. Onun için dersler ağır gidebilir. Dersleri takip edeceğiz. İnşallah kitaptan takip edeceğiz. Dinleyen dinlesin, dinlemeyen beri Bana ne deriz gideriz. Ama burada sizi idare edeceğiz şimdi. Oturtuyoruz kaç saat. Kaç saat erken geliyorsunuz değil mi? Şimdi biz ehli sünnet itikadına sahip kimseler olarak Bundan taviz vermeyeceğiz inşallah Verdirmeyeceğiz inşallah e, Bu hususta yok ve bu Suud'un fetvası geçmez, yok şu, yok bu diyen Ehl-i Sünnet'in cumhurundan ayrılanlara da itibar etmeyeceğiz. Allah onları ıslah etsin diye de dua edeceğiz. Maalesef bu İran devriminin öyle büyük bir zararı oldu ki şu anda Türkiye'de belki de Ehl-i Sünnet'e muhalif bir kişi bile kalmamıştı. Bir tane Ehl-i Sünnet dışı akım çıkamayacaktı konuşamayacaktı, güç bulamayacaktı. Ama orada kötü bir örnek, onlar onları iyi bir Müslüman zannederek bağlandılar, kapıldılar. Ondan sonra kazıkları yediler, yediler hala da akıllanmadılar. Suriye kazığından sonra biraz birileri akıllandı değil mi? Bazı gazete köşe yazarları ah İran vah İran, biz seni böyle bilmezdik, mahvettin bizi falan. Bir şeyler dediler mediler ama hala bir Şia sempatisi var mı yok mu bu Türkiye'deki insanlarda? Yani Türkiye'deki insanlar derken Müslüman geçinen grupta, karılarının başı mesture olan insanlarda Allah onların beynindeki bu ehli sünnete muhalif ve yani bu tabi geçen bir belediye başkanı, önemli de bir bölgenin İstanbul merkezden, yani İstanbul'un, adam yine gelmiş gelmiş demesin mi ki ne demiş Caferi de hak mezheptir demiş yine Efendi Hazretleri'nin orada. Her gün geliyor biri bir, bir şey kırıyor. Caferi de demiş, hak mezheptir demiş. Yani Caferi kadar batıl bir mezhep olamaz. Caferi Sadık Hazretleri'ne yapılan iftirayı kimseye yapılmamıştır yani. Şu anda, bir özel haber vereyim size, aramızda kalsın. <gülüyor> Kum kentinde Moğollalar toplanmış. Demişler ki artık talavralar çuvala sığmıyor demişler. Bu bize eskiden gelen yani el Kafi, Küleyni, Müleyni, onların Bukharileri yani. O eskiden gelen kaynaklardaki balavralar demişler. Kendi aralarında demişler. Arkadaş dünya çapında artık dünya küçük köy gibi oldu. Her şey internet ortamında. Millet birbirine çakan çakana yani rezil oluyoruz. Biz de kocamollayız yani burada. Hepimize manyak diyorlar. Ne yapacağız demişler. Şimdi demişler kitapları tasnif edelim. Sahih, zayıf bilmem ne kategorize edelim demişler. Böyle ayırırsak en azından bunu biz de zayıf dedik zaten diyerekten. Bak bende ne haberler var görüyor musun? <gülüyor> Dün gece yine oturdum çünkü bir alimlerle falan baya. Şimdi bunları tasnif edelim. Ne çıkmış biliyor musun? Doktor Abdülillah Maliki, mübarek zat, buradadır. E, Tunuslu bir alimdir, Seyit Ehli Bey'ten. O da ben çok sevdi, muhabbet etti bana. şaşırdık kaldı bana, ben bilmiyorum dedim ben. Sence Cezayir'de Tilmiş Han'da dedim, Ebu Meden Hazretleri'ne gidemedik, biz ziyaret etmek istiyoruz, Yüce Havsu falan, ben onun torunuyum demez mi, o da şaşırttı ben o konuyu niye açtım diye falan. Neyse, şeyler, ne diyorsunuz, tutuyor birbirini, frekanslar, uyuşma oluyor. Şimdi mesele ne oldu? En son ne karar çıkmış Lejne'den heyetten? zayıf diye, sakat diye, şu diye, bu diye, uydurma diye falan neyse yani uydurma demeyelim ayıp olmasın demişler, zayıf diyelim demişler. En azından kendimizi bağlamayalım demişler. Kendileri indindeki Bukhari ayarındaki en ilk kaynakları taramışlar. Ve Cafer-i Sadık radıyallahu anh'a nispet edilen görüşleri, fetvaları incelemişler. 17 bin tane Cafer-i Sadık aley aleyhissalatü vesselam ee, Efendimiz'in torunu, Ehli Beyt'in imamı, bizim e, silsilemizde İmam-ı Azam'ın şeyhi, hepsinin şeyhi Dört mezhebin şeyhi Cafer Sadık, yani dolaylı veya direkt. İmam-ı Azam'ın Direk hocasıdır ee, İmam, İmam Malik'in direk hocasıdır İmam Şafi, İmam Malik'in talebesidir Aynı zamanda İmam Muhammed'in, İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife'nin, yani dört mezhebin küllüsüne Baksan Caferi Sadık'tan gelir İlimler bakımından Şimdi bizim dört mezebin içinde bu var. Bazı siyasi şeylerden dolayı Ali Hazretleri söylüyor. Mezep içinde birçok görüş el imamından İmamından alınmıştır. Siyasi sahiplerle yani onlara zarar gelmesin diye onların adı verilmemiştir. Ebu Hanife kendi görüşü gibi, İmam Şafii kendi görüşü gibi söylediği şeyler olmuştur. Neden? Çünkü o zatlar o zaman hayatta ya. Vay siz işte ben karıştırıyor musun şey yine? başa mı geçmek istiyorsunuz, hükümeti mi devirmek istiyorsunuz gibi Emevi Abbas döneminde siyasi saiklerle, bazı alimler ve veliler, onlarda tabii tabi liderlik potansiyeli olduğu için hükümeti devirebilirler diye korktukları için e, diğer alimlerde fetvaları onlardan aldıkları halde ve onların görüşlerini naklettikleri halde isimlerini sarahaten söylememişlerdir bazı yerlerde diyor Alüs'i. Bu çok önemli. Çünkü esas Ehli görüşü Dört mezhebin içindedir. Onun için El-i diye müstakil bir mezhep var mıdır? Yoktur. Zaten dört mezhebin hepsi el içinden alınmıştır. Bunu da doğru bir bilgi olarak aktaralım. Hasılı ne olmuş? 17 bin tane Cafer-i Sadık efendimize nispet edilen şeyi bile ona nispet ediyorlar biliyor musun? Ters ilişki caizdir diye. Bunu bile Cafer-i Sadık izin vermiş. Yahu dedesini sallallahu aleyhi ve sellem Aşar mı bu kadar sayı hadisler var ki hayız halindeki kadınla veyahut da e, makattan bir kadınla ilişkiye giren yani hanımıyla tabii öbürüne zaten zina hanımıyla ters ilişkiye giren hayızlıyken ilişkiye giren mel'unun menete haydane imraat lanetlenmiştir diyor Ebu Davud gibi kaynak. Böyle sayı hadisleri cafer Sadık bu bunu der mi yahu? Ama işte böyle işte uydur uydur kaydır mezhep kurmuşlar zaten i̇şte mütenahike aynı mesele. Zinayı nikah demişler falan. 17 bin tane rivayetten ne olmuş? Son araştırmalar taraştırmaların neticesine isnadı sahih Cafer-ı hakikaten ağzından çıktığı sabit olan 2000 kalmış. Caferilerin mezhebinin. O 2000'in hepsi de nerede var? Bizim sünni kaynaklarda o 2000'in hepsi de mevcut. Çüş adama ya savcı da bana soruyor ki çüş kime dedin diyor ya mübarek savcı da ne yapsın istamoğluna dedim zaten Abi ben çüşmüş demedim ona yani o laflar ona değil başkasına dediklerimi dosyaya koymuş bana dedi diye savcı da diyor ki buranın da biraz hakaret var gibi falan. dedim sayın savcım çüş yuh cahil eçel ben bu lafları ona demedim kime dedin felana dedim dedim o dedim dava açarsa kabul ederim dedim ben yalancı bir adam değilim dedim felana dedim dedim o dava açarsa, sorarsan ona dedim derim dedim. Ama buna demedim bu yalan konuşuyordum. Adam da şaşırdı. Katibe kadın var. Hayretlerle izliyorum hocam sizi dedi ya. <gülüyor> ya ne yapsın kadıncağız. Kadın da şaşırdı. Ya geldi buraya diyor bunları bana dedi dedi diyor ya. İfade verdi dedi. Ya ben sana ne zaman çüş dedim. Bir tane kayıtta sana çüş dediğim yok. Yuh dediğim yok. Cahil ecel. Bu lafları başka birine dedim. O da cesareti varsa ben şikayet etsin. Ben ona dediğimi derim. Ama şimdi sana demedim şimdi niye kabul edeyim yalan yere ya? Dosyayı ne yapmış? Halta yapmış yani, karıştırmış. Hakaret olabilmesi için öbürlerin hiç bir hakaret olmuyor ya. Cahil et gel falan. Ya dedi, bunu dedi. Nasıl dedi? Sen ona demedin. Bu nasıl diyor dedi bunu? E inceleyin dedim. Şimdi bilir kişiye gitti. bantlar çözülecek şimdi. Konuşmalarımı çözmeye gönderdiler. Şu anda onunla uğraşılıyor. Memleketin işi bitti de ha. <gülüyor> Tabii memleketin işi bitti. Memleket bundan uğraşıyor. Ya Rabbel Alemin. Matan memleket tehlikede, din iman tehlikede, her şey tehlikede, uğraştığımız konuların basitliğine ve rezilliğine bak. Neyse. Herkes kendine yakışanı yapar. Ve lakin şimdi Cevhan Sadık radıyallahu teâlâ nispet edilenden 17.000 görüşten, rivayetten, isnattan 2.000 kalmış sahih. Onların da tespitiyle, senet tespitiyle. O 2.000'in hepsi de Ehl-i Sünnet'in 4 mezebinin içinde tefsir ve hadisten içinde var mı yok mu? Var. Şu anda bu meydana çıktı. Daha sen nasıl diyorsun ki Caferilik akım mezhepti? Caferilik akım mezhep dediğin zaman efendim içerisinde öyle fetvalar var ki ters ilişkiden tut Mütanikâ, bir saatlik nikahtan tut efendim neler var neler var bu nasıl hak olur ya nasıl hak olur Hz. Cafer ı Sadık'a iftira var burada Hz. Cafer ı Sadık en çok bunlara hak diyenlerden ahirette davacı olacak kendisine ne iftiralar attılar Acem palavraları Yahudi kurdurdu onu i̇bn Sebe Yahudisi Şiiliği kurdurdu Ehli Beyt bundan beridir ya Ehli Beyt'in en büyük dostu dört bin imamlarıdır ya İmam-ı Taberani, Behli Bey halifelik ehlibeyt'e yakışır dediği için hapishlere girmiştir ya. Ehlibeyti müdafaa etmişlerdir. İmam Şafii ehlibeyti müdafaasla neler çekmiştir ya. İmam Nesai sürgünler yemiştir ya. Bütün Resulullah imamları Ehlibeyt'i tutmuştur. Ehlibeyti tutmamak diye bir şey olabilir mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları parçaları. Diğer sahabede efendim başımızın taç, ama sahabenin hiçbirinde Ehlibeyt'e karşı bir durum söz konusu değil. Sahabeden sonra gelen sahabe çocuklarında olmuştur yezit gibi. Ehli Beyt'e zararlar, ziyanlar vermişlerdi. Biz onları sevmiyoruz ki. Bizim ne işimiz var yezitler? Anladınız? Doğru anlayın yani. Onun için maalesef çok tehlikeli bir durum var. Her gün biri gidiyor Efendi Hazretleri'ne ziyaret edeyim derken aşağıda bir pot kırıyor. cevâbe de demez mi? 40 senelik tanıdığım abimiz sakallı. Bu ne olacak arkadaşlar? Sizi ben uyarmazsam siz de yakında caferilik hak diyeceksiniz ha. Ama bunlar bizim camialardan yetişmiş milli görüş şu adamlar eski. Onu diyorum yani ben şimdi. Sokaktaki adamdan bahsetmiyoruz ya. ya bu kadar itikadı bilmemek, bu kadar cehalet, mazeret olmaz. Bu kadar bilgisizlik, Allah mazeret kabul etmez bunu. Öğreneceksin ya sen. Canımız çıktı burada, İmam-ı Hazretleri mektubat bütün bunu anlatıyoruz yani, Şia-i ya Şia-i Şenia. Şia Şenia. Herhalde Caferilik, Şiilik zannetmiyor onlar. Ama demek ilim eksikliği, kültürsüzlük var burada. Bu çok ayıp bir şey yani. Şianın içine, Caferi de Şiadan değil mi? He, onu işte ne diyorlar bize? Şöyle yutturuyorlar. Caferi, Hanefi'ye en yakındır. Bak, böyle de bir palavra var, Acem palavrası. Bu da bizde maalesef tutmuş vaziyette. Hanefiliğe en yakın, Caferilik'miş. Halbuki canferilik Hümeyni'nin mezebidir ve İran'ın resmi mezebidir Ve Kur'an-ı Kerim'e eksik demekten tut. Ebu Bekir'e Ömer'e lanet okumaktan tut. Arkadaş Ebu Lü'lü denen Hazreti Ömer'i şehit eden dinsiz kitapsız mecusinin türbesini biz size dergide resmini bastı Ali Eren Hoca. Ve o türbenin içindeki sanduka som altından yapılmış. Ve binlerce, dün bana bir video izletildi, videoda Ebu Lü medet bekliyorlar. Toplanmışlar kabrine, senede bir kere haç gibi ziyaret yapıyorlar. Hazreti Ömer'i şehit ettiği için. O zındığın başı, o mecusi, imansız Ebu Lü lü. onu zaten Medine'de geberttiler. Ama anıt mezar yapmışlar. Ve bir sesleri duysanız, medet ya Ebu Lü lü, medet. Biz nasıl ki ey ebayübel ensari himmet et diyoruz? Ey Abdülkadir gelen eşyanı hakimiyet diyoruz Mecusi'nin kabrinde Tavaf yapıyorlar ve izdihamla Beraber himmet istiyorlar Siz ne zannediyorsunuz ya Biz samimi söylüyorum Bildiklerimizin çoğunu anlatmıyoruz Daha da büyük olaylar var Onun düşündür ki Sizi uyarıyorum Efendim o eski kafalar Kendine gelsin Ehli sünnete dönsünler bu hamlıkla, halatlıkla, bu vatana, bu millete hizmet edilemez. Hizmet derken hezimete döner ve ondan sonra Allah yardımını adamdan çeker. Mevla yardımını çektiği zaman da artık seni kim tutarsa tutsun bir daha kaldıramaz. Ben uyarılarımı yine yapıyorum, ondan sonra biz niye bir yere gelemiyoruz, biz niye şöyle olamıyoruz, biz niye toparlanamıyoruz, biz niye ilerleyemiyoruz, İlerleyemezsin. Senin peygamberin sahabesine söven adamları hala seversen Allah sana yardım etmez. Sen hakkı batıldan seçemezsen Yani biz bu vahhabi meselesi aynı uyardık, bu Şia meselesi aynı Hepsini uyarıyoruz yani sen Hiçbir şey dinlemiyorsun sohbet ya. Güvendiğiniz alimleriniz var yaşlı başlı. Hadi beni çoluk çocuk kabul ediyorsunuz. Güvendiğiniz eski alimlere gidin müracaat edin. Gidin sorun bakalım, Şia'nın durumu nedir? Türkiye'de bu kadar ehl alimler var. Erbakan Hoca'nın, diğer bütün ondan sonra gelenlerin hepsinin tabi olduğu, itibati zatlar var. Emin Saraç Hoca gibi alimler var. Allah selamet versin. Ya, Hoca Efendi yaşına rağmen hafızası yerinde maşallah Fatih Cami'de dersler veriyor, ediyor. Bunlar Zahidül Kevserilerden icazetli insanlar. Bunlar Osmanlı'nın son döneminde Alader Efendi'den ders okumuş insanlar. Yani siz bizi kabul etmiyorsanız, siz tarikatçısınız, şusunuz, musunuz diyorsanız bile e, Zahiri alimlere gidin sorun Bu Şia'nın durumunu sorun Sorun yani, bu adamlar Allah için size cevabını verir Memlekette alim kalmadı, hakemlik yapacak alim kalmadı değil Sen niye gidiyorsun İslamoğlu Karaman'da takılıp kalıyorsun? Bu kadar alimler Enver Baytan Hoca Efendi var, eli sünnet adam yani Akıt Gazetesi Enver Baytan'ı her olayda başörtte vesairede manşet yapıp onun fetvalarını veriyor. Sonra iç sayfalarda köşe yazılarında birçok İrancı Şii bozuntusu efendim yorumlar yapıyordu. Tabi Suriye olayından sonra demiyorum evvelce. Suriye'den sonra da belki var. Bilmiyorum. Ama sen manşet yaptığın Enver Baytan Hoca'ya niye sormuyorsun bu Şii'yi? Enver Baytan Hoca söylüyorum sana. Cevat Akşit Hoca'ya var. Hayır yani el-i sünnet alim yok değil ki. İlahiyatta ilahiyattan da bulurum el Sünnet. Yok sen diyorsan ki yani diploması olmazsa İmam-ı Azam olsa kabul etmiyorum diyorsan. Değil mi? Diyebilirsin belki de. Böyle de bir kafan da olabilir. Ben sana diplomalı da bulacağım. Öyle Azerbaycan'dan 2000 dolara profesörlük almış değil. Var ya bir tane antika. Kasket çakmış. Onu konuşmuyoruz. Öyle 2000 dolara 1000 dolara. Ben ordinalist profesör olurum o zaman. Öyle değil yani. Hakikaten... Ee, hak etmiş, master mı istiyorsun master, doktora mı istiyorsun doktora, değil mi? Ne istiyorsun ben bana bulurum. Ehli sünnette her türlü adam var yani, yok değil yani. Bir cübbeli hoca aldı da borazan gibi dır dır dır dır konuşmuyor yani. Ben biraz süsleme sanatım var, hıtabetim var falan, akla yaklaştırmak Körler sarlar, birbirini ağlar. Sen, sizin, benim gibi adama siz gelirsiniz, işte sizin gibi. Kalitemiz düşük yani benim de sizin de değil mi? Gariban biz sofiler, dervişler falan. Adam dedi ya cıbbeli dediğini karamanla, ne karşılaştırıyorsun Cıbbeli sofi dedi, yine maşallah zındık demedi yani. <gülüyor> ee, Teşekkür ederim sofi demiş yani, buna da. Sofi keşke olabilsek, sofi nerede ki, <gülüyor> sofi büyük iş. Ama neyse, sofilik de iyi bir şey, Müslümanlık dairesinin içindeyiz, elhamdülillah. Ama bizde kariyer yok, değil mi? Evet. Kalite yok, yok da mübarek diploma yok da anlamıyorsun mu sen? <gülüyor> İmam-ı Azam olsan konuşturmam dedi herif, daha. <gülüyor> e tamam, e şimdi burada şey onu dedi, e, Ali Ak Yazıcı Allah rahmet etsin. Yeni Bostadaki camileri yapan, sonra cemaat artmadı, şey yetmedi, bir kupe daha attı bu adam arkaya. Götürdü benim müftüye o zaman. de Ali Aslan Hoca vardı Allah rahmet etsin, kabri nur olsun, büyük zat. <gülüyor> Diyaneçleri fetva yüksek kuruldu. Tam eli sünnet. Emin Sarac Hoca'nın arkadaşıydı. Burada bizim komşumuz sonra uzağa gitti, orada vefat etti. Orada gelirdi kılardı ara sıra, gündüz namazlarına da gelirdi. Bazı sohbetlere de gelir. Ben Mısır'da dedi, ya, tabii 60 sene evveli konuşuyor. Dünyanın en büyük alimlerini dinledim falan. Ama senin usulünde böyle konuşanı görmedim derdi. Şaşırdı kalırdı yani, çok severdi beni. Beni de seven çıkıyor bir iki tane. Ondan sonra o mübarek adam, efendim, Nereden geldik buraya şimdi? <gülüyor> He? Şimdi adamın kardeşi Bakırköy müftüsüydü. Yani adını unuttum da Ali Aslan Hoca'nın kardeşiydi. O zaman Bakırköy-Bahçeli Evler ayrıydı. Şimdi birleşmiş peki. Öyle mi? Ha o zaman birdi şimdi peki ayrılmış. Doğrudur. Cittik müftüye şimdi. Müftüye dedi ki Esat Çoşan Hoca'yı rahmetullahi aleyh. Onu konuşturuyor da. Ee, bana da izin alacak camiye. Müftü de diploma soruyor. Yok, o yok, bu yok. Dışarıdan yok, ezerden yok, içerden yok. Ümmül kura'dan yok. <gülüyor> İlahiyattan yok. Falan neyse ben bir şey demiyorum. Ali Kaya'da rahmetli. Şey adam mı, mert adam mıydı? Ondan sonra yal dedi müftü efendi dedi ona. Ha kimisi yumruk vurarak konuşur, kimisi şey o Nuhulu Fazla vardı. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Ofun ağası Nuhollardan, o da yaşlı maşlı bir zat. 80 senesinde icazet olacak. Gittik ofa, Kurs Efendi falan, işte bunu şey yapalım. Cuma'da vazesin, icazete davet edeceğiz. Nasıl çalışan oraya falan? Ya ben nasıl konuşturayım işte? Yaşım da 15-16. Ben de nasıl konuşturayım? Niye güveneyim falan gibi? Müftü de Nuaman Kama. Allah amedes. O da öldü. Ofun müftüsüydi o zaman. Arafat'ta koştura koştura gidiyormuş bir tanesi de takılıyor ona ne nereye gidiyorsun? dedi biraz Araplara vaaz etmeye gidiyorum <gülüyor> o da dedi ona Araplar Türkçe bilmez, seni Arapça bilmez nasıl vaaz edeceksin Hoca Efendi? <gülüyor> o da bir başka bir alem adamıydı ondan sonra Nuh oğlu şimdi orada Efendim der ya bu ağalık her yerden kalktı bizim of'tan kalkmadı ama faydası da var bu ağalıkların bazı yere. şimdi rica ediyorlar kırk kişi izin vermiyor konuşma Nuhol'u da orada oturuyor, yaşlı başlı bir zat. Efendinin ihvanıydı, çok daha zeki bir adam. O geldi mi Efendimiz en zor mektupları okurdu onu anlatmak için. Çok zeki bir adam. Muhittin Arabi ile İmam Rabbani mukayeseleri falan yapacak kadar kafası çalışıyor yani. Efendi ona emek verirdi yani. Hatta ona mektupları okurken biz anladık birçok meseleyi. Çünkü Efendimiz'e biz isteyemeyiz vakit, bulamayız o kadar. Ona tam anlatıyordu yani böyle güzel. Ondan da geldi geldi Müftü'ne müftü bakıyor, böyle ne yapıyor? Biz de dedik anlamadık ne yapıyorduk. Konuşacak dedi. <gülüyor> e, tamam bir şey mi dedik dedi ya. <gülüyor> o vakit öyle şeyler oluyordu yani. E şimdi tabii öyle olmaz şey yok, Ali, al Ali Hakkazcı o tip bir adam değil. Ali Hakkazcı geldi dedi ki, ya Müftü Efendi dedi, şu anda Osmanlı dönemi olsa dedi, bu cübbeli dedi ordinalist profesör dedi. <gülüyor> Aynı bunu söyledi ona. Ya bir şey demedik biz, ilmi yok demedik dedi. Ama işte, şey ararlar, etiket ararlar. O da neyse sonra izin verdi yani. Alakası izin aldı, o senelerce 28 Şubat patlayana kadar ettik orada. Yeni Bostan'ınki vazlarında. Şimdi, demek istiyorum ki, sen benim diplomam yok diye bana güvenmiyorsan, ben sana ilahiyattan diplomalı ehli sünnet alim de adresi verebilirim. E bizim Mehmet Ali Hoca var mesela. Mehmet Ali Hoca şimdi olsaydı profesör. Kaç profesör? Efendi bırak dedi, çıktı. Ama doçentti mesela. Samsun şuradan dolu talebe yetiştirmişti. Yani sadece hadi o bizim tarikattan. onu da O da Sofi. Hadi onu da geçelim. Ama ben sana daha Tolu, yaşlı diyorsan yaşlı. Ezher'den diploma isterim dersen Ezher'den. Ümmül Kura dersen Mekke'den. Orada Vahabilik şey var ama Ümmül Kura'da Sabuni. Koca Muhammed Ali Sabuni Ümmül Kur'an'ın hocası Mekke'de. Ama sonra onu da attılar ve abiler dayanamadılar ona ayrı dava. Ama her türlü Arap dersen Arap, Acem dersen Acem. Diplomalı diplomalı. Yaşlıysa yaşlı. Her türlü adam getiririm, hakemlik ederim. Kadere inanmayan adam ehl Sünnet'ten çıkmıştır. Yani benim konuştuklarımın hepsinde benden sarfı nazar ederek hakemler de Bulabiliriz. Ama sen illa da gidip batılları dinleyeceksen ehli sünnet dışı akımlara kapılacaksan ben sana ancak dua ederim. Allah ıslah Allah idaat etsin. Ben sana ne edeyim yani? Ama sen böyle efendim dış görünüşlere aldanarak yok İslam devrimi diye adını İslam koymakla, yok İslam Cumhuriyeti diye adını İslam koymakla İslam olunmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sövenler ve Kur'an eksiktir Ehli Beyt'in ayetlerini Hazreti Osman çıkartmış diye Kur'an'ı eksik kabul eden bir ziniyet İslam olamaz yani. Sen buna nasıl İslam Cumhuriyeti demekler? İslam olur mu yani? Onun için Allah Teala'ya yalvarıyoruz. Allah'ım ne olur bizim neslimizi kıyamete kadar bizden gelecek zerremizi bu ehli sünnet dışı akımlara kaptırma ya Rabbi. Vallahi yani aç bırakma açık bırakma hakir etme fakir etme duasından evvel Bugüne kadar o duayı da yapmamışık belki. Kendim özelde yapıyorum herkese. Ama genelde, yani hepimiz adına yapılacak duada, en başta Allah'a emanet edilecek imanımız ve çoluk çocuğumuzun itikadıdır. Çünkü dünyanın fakirliği de biter, hakirliği de geçer, hastalığı da geçer, açlığı da geçer. Dünya fani her şeyiyle beraber bitecek, gidecek. Ama itikadı bozuk olarak ahirete gidecek. Zerre kadar, ehl sünnetten kıl kadar ayrılan, bir karış ayrılan fenneumin cüce cehenneme Tirmizi hadis şerifinde cehennem cemaatlerine ilhak olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ha itikad imanlı kurtardıysa sonda cennete gider ama niçin ilk başta cehenneme gitsin yani? Niye direkt cennete gidemesin eli sünnetten olamazsın yani? Ben men, men farakal cemaate şibran cemaatin itikadına yani ehli sünnet hadis bu cemaatin Sünnet zaten bütün Kur'an Sünnet. Sünnet çok meşhur. Hani cemaat tabiri, eli Sünnet ve cemaat, eli Sünnet ve cemaatın ikisini bir hadiste bulabilir misin? Bulamazsın. Sünnet ve cemaati yan yana bir hadiste bulabilir misin? Benim gördüğüm kadarıyla yok. Ama bazı hadislerde Sünnet geçer, bazı hadislerde de cemaat geçer. Bunların birleşiminden ne çıkar? Eli Sünnet ve cemaat çıkar. Sünnet neyi temsil eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini. Cemaat neyi temsil eder? Sahabe-i kiramın cumhurunun görüş birliğini temsil eder. Şu sahabe zamanında bir adam kader yok dediği zaman onu terk ederdiler. Kader hakkında konuşan bir adam, işte asbağ mıydı neydi? Çıktığı zaman, sahabe döneminde çıktı, sahabeden değil tabii. Sahabe döneminde çıktığı zaman... Ee, Abdullah bin Ömer'den vs. sahabenden de rivadetler, Kufe'de çıkmış veya başka bölgelerde mesela. Sahabe-i kirama soranlara cevaplarda sahabe ne cevap veriyor? Sakın onlarla tartışmaya girmeyin ve onlarla oturmayın. Hani sen bu da bir görüştür, bir dinleyin bakalım diyorsun. Sahabeye bile diğer sahabe o zamanki tabiine, onlara fetva soranlara ne diyorlar? Aman La kader Kader hakkında itiraz edip konuşanlar alın yazısını reddedenlerle oturmayın zaten hadiste hasta olurlarsa ziyaretlerine gitmeyin ölürlerse cenazelerine gitmeyin Ebu Davud hadisi kesin Dolayısıyla bin kişi diyor küfe mescidinde veya neyse Basra İslam'ın o zamanki merkezlerinde kalabalık nüfusu barındıran bölgelerde bin tane sahabe ve tabi'in sahabe çocukları bir camide böyle otururken O zaman Esbah-ı Nebi adam Kader hakkında ileri geri konuşan Şimdiki İslamoğlu zihniyeti Bir kişi Camiye girdiği zaman Ya şununla tartışalım bunu yeneriz bizim delillerimiz daha sağlam Ayet biliyoruz hadis biliyoruz demiyorlardı Bin kişi birden meclisi dağıtıp hepimiz çıkardık diyor Halbuki bin tane eli i sünnet var bir tane adam gel ne konuşuyorsun sen demiyorlardı Çünkü neden? öyle bir fikir bozukluğu ve pislik aşılama tehlikesi var ki en ufak birinin yeni etme cahil bir gencin bile kafasına en ufak bir soru bile bir acaba bile adamı amentöden çıkarıp ehl-i sünnetten çıkarır onun için buna malzeme vermeyelim diyorlardı anlatabildim yani bunlarla açık oturuma davet ediyoruz tartışmaya falan o bile tehlikeli Allah'tan da gelen yok Allah'tan da gelemiyorlar He gelemiyorlar he. Ne hikmetse gelemiyor. Allah çenemize kuvvet versin. Ge gelemiyorlar. Yani bunlar hadi hodri meydan diyoruz ama sıkıntılı iş. Biz galip gelmemizden değil, dolu deli divane var, cahil cühela var. Adam maç tutar gibi hadi bir gol, hadi bir sen. Başlayacak böyle taraf tutma ve hatta... hep bununki de mantıksız gelmedi. Bir anda çıkacak yoldan da biz de sebep olacağız. O bakımdan çıkıp bunlar kendileri çıksa bunların çok reytingi yok. Hele ki bizimle tartışmayız. Bir kere şey çağırdı bizi Yaşar ile Fatih Altaylı. Uf! Türkiye oraya kilitlenecekti yani. Şimdi çok itibar etmezler belki ona. Ama ben söz vermedim yani onlara. Sonra birkaç kere söyledim falan. gelen yok yani. Ancak şu şartla demiş. Ya demiş biz ondan kavga etmeyelim. O benim etesi ben onu metedim demiş. O vakit çıkarız demiş. Eyvah! Sen beni met etsen efendim bana dert, ben seni ümmet etsem, bütün ümmet ederdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İyi ki olmadı mesela. O şeyi tutuyor. Hani biz ekümenik projesine karşı direniyoruz, milliyetçilik adına, işte Suriçi projelerine karşıyız. Bu İsmaila cemaatının mensubu olarak, yani bu cemaat burada İsmet Baba'dan beri kiliselerin önüne dikilmiş elhamdülillah. Bu cemaat burada duruşu Allah'ın izniyle bu ekümenik projesi olmaz. Allah'ın izniyle Suriçi elimizden çıkmaz. Hani bu gibi şeyler var. O bakımdan destekliyor bizim cemaati falan. Beni de öyle bazı şeylerde destekliyor falan ama... Ha, öbür konularda çok büyük itikadi meselelerde ayrılık var. E şimdi, o konulara girmeyelim, E ben onları methedeyim, o da desin ki bu hoca doğru söylüyor, bitsin konuşma. O zaman tadı çıkmaz ki. Tadı çıkmaz. Öbür türlü de gelen yok, Allah Teala bizleri fitneye alet olmaktan muhafaza eylese. Milletin itikadını en ufak bozacak bir, e, şüpheye düşürecek bir ortamda bulunmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Yani çok burada akıllı hareket etmek lazım. Çünkü sahabe-i kiram tatbikatına bakınca, onlara siz onunla oturmayın, kalkın dağılın buyrulunca, bizden daha akıllı sağlam adamlar en hayırlı asır ve ondan sonraki tabiinde genç de, e, İslam nesli, yani en hayırlı ikinci tabaka sahabeden sonra, onlar kalkıp kaçıyorsa, onlar terk edin, oturmayın buyuruluyorsa, bizim bunların açık oturumunu, programını acaba ne diyecekler? Bu da bir görüşte izlememiz de çok büyük günahtır yani. Çok büyük günah. Sen yüzde yüz sağlam olanı dinle. Yüzde bir bile sakat olanı dinleme. Çünkü sen alim değilsin rahmetli bayram hocanın öyle bir lafları var. Huzma safa damak eder. Akını al, bulanığını bırak hani. Ama o alimin işi. E sen İbni Teymiye'yi okursun. Okursun sen alim adamsın. Orada onun yanlışını anlayacak kadar ilmin var. Ama sen şimdi ilmi olmayan insanlara İbn Teymiye'nin kitabını oku diyemezsin. Seyit Kutup, karma karışık tefsir yanlış var. Oku diyemezsin. Buna izin veremeyiz. Niye izin vermiyorsun ya ben de bir görüş bu ama senin o görüşleri seçecek ilmin yok Onun için benim seni sakınmam lazım saklamam lazım muhafaza etmem lazım yani senin iyiliğin için ama eli sünnet bulduktan sonra istediğini oku ben sana demiyorum ki beni oku ama en ufak burada bir sıkıntı var şüphe var eşi işte geçen yine bir o cevenle ilgili konular oldu ama ne yapayım şimdi yanlış görüşleri var yani ne diyordu yine geçen işte Arabi İmam Rabbani düşmandır diyor İşte Muhittin Arabi İbni Teymiye tekfir ediyor Ama işte başkalar da yani Muhittin Arabi İmam Rabbani Asla düşman değil İmam Rabbani onu muhabbet eden saygı gösteren bir zat Dolayısıyla mesela böyle bir bilgi bile olsa Ben size diyemem ki yani böyle bir durumu dinleyin Çünkü siz burada yanlış şeyler öğrenebilirsiniz Sizi gözümüz gibi saklamak durumundayız yani çünkü bu kolay bulunmuyor bu el itikadı. Kolay bulunmuyor, kolay kaybedilir. Bir meselede çıkarsın raydan yoldan. Onun için ne kadar amelimizde bozukluk olsa da Allah itikadımızda zerre kadar inhiraftan muhafaza el. Amin. Şimdi yine geldik ya. Ha bu dersi bitirelim dedik, gittik bir saat ettik. He? Ama lazımdı bunlar. Farklı bir şeyler söyledim değil mi? He? İtikadınız açısından lazım. Şimdi diğer bazı rivayetleri, fazil amelleri demesek de olur. Ama itikadı korumasak olmaz. Ee, bir şey yersin, bir zoka Allah muhafaza. İşte bak yine bugün, e, bu hafta içinde başıma gelen olaylar. Onun için naklediyorum. Size intikal ettiriyorum ki, siz bunları bilin ki, bilinçli olun ki, sizin yanınızda da böyle konuşmalar. Geçende, ya adam belediye başkanı, bu benden iyi biliyordur ya. Milli görüşçü eski bir abimiz ya. Deyip de siz de susarsınız diye korkuyorum. Öyle milli görüşçüymüş, şucuymuş, bucuymuş, eskiymiş, yeniymiş bize alakadar etmez. Biz ehl sünnetin terazisine vururuz, uyanı alırız. Uymayanı reddederiz. Size de bunu tavsiye ediyorum. Kimsenin makamı, mevkii, belediye başkanı, milletvekili, bakan, başbakan bize alakadar etmez. ehl sünnete uyanı alırız. Uymayanın görüşünü kendisine reddederiz. Doğru mudur? Doğru mudur. Bizi bir şey bağlamaz. Bizim alimlerimiz, velilerimiz bize yolumuzu göstermişti. Onlar ne yaptılarsa biz öyle yapacağız. Hatır üçün sessiz durmak olmaz. Adam yanlış konuşuyor yani. Caferilik hak mezeptir diyor. Şimdi bu adam kim olursa olsun ben buna cevap vermek zorundayım. Değildir hak mezhep. Zaten el-i dışında, itikatta el-i sünnetin dışında. İtikatta el, dışında. İtikatta el dışında olduktan sonra fıkıhta hak mezzeplik aranır mı? E meseleyi oradan anlasana. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, dördü hak mezhep. Dördün hak mezhep olmasından öte Bunların hepsi nedir? ehl sünnettir Hanefiler maturididir Diğer üç mezhep eşaridir Maturidi ve eşarinin zımnında da i sünnetin tamamı mündemiştir Dolayısıyla zaten Fıkıhtaki bir mezhebin hak olmasını Tartışamayız Önce itikatta ehl-i sünnet miye bakacağız Üst kimlik nedir? Üst kimlik ehl sünnettir Ehl-i sünnet üst kimliğinden sonra aşağıda Hanefi diye ayrılır. Bunlar hak mezheptir. Ama hak olmaları, fıkıhtaki hak olmalarından ziyade esas neye bağlıdır? Ehl-i sünnet idikadına bağlılıklarından dolayıdır. Anlatabildik. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seven sahabesinden, fedakar sahabelerden birkaç tane misal vereceğiz yine inşallah. Allah bize de öyle fedakarlıklar nasip eylesin ama onlara ta onları tabi ettiği ağır imtihanlardan bizi muhafaza eylesin. Amin. Bize imtihan etmesin, ederse de Rabbim kazanmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Biz imtihan da istemiyoruz, bela da istemiyoruz, azap da istemiyoruz. Allah'ımızdan afiyet istiyoruz. Amin. Ki can da hasene istiyoruz Allah'ım, cümlemize lütfeylesin. Amin. Şimdi Zeyd ibn Nesine Teala. Bu zat sahabe-i kiramdandır. Müşrikler tarafından esir edildi. Onu öldürmek için öne çıkarttıkları zaman Asım İbni Ömer radıyallahu teala anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabından bir cemaati bir görevle seriye, müfreze şeklinde yola gönderdi. İçlerinde Zeyd-i Bridesine Radıyallahu anh da var Kendisi esir düştü Mekke'ye getirildi Safvan bin Ümeyye Müşriklerden Onu Azatlı kölesi Nistas ismindeki kölesiyle Ten'ime gönderdi Niye Ten'ime? Ten'im neresi? Umre için ihrama Mekke'de olanlar Umre için ihrama girmek için En yakın yer neresi? Ten'im, Ten'im, Aişe annemizin mescidi derler. Hani Aişe oraya gönderdi, ihrama oradan gir niyet et diye, onun için. Hem de ihramın en yakın mikatı, dahilde bulunanlar için, tespit edilmesi için de bir yer oldu. Aşannemizin annemizin o sualiyle ve tatbikatıyla. Ten'ime niye gönderdiler bu zatı idam etmek için? Harem yasak bölgeye ya, adam öldürülmüyor Ten'im de haremin biraz dışı. Zaten haremden çıkacaksın ki ihrama gireceksin. Haremin içinde giremiyorsun mesela. Ee, şey gibi değil ama o ayrı. Bazen girersin. Mesela temettü haçında gidersin ihramla dışarıdan mikattan evvel ihramına girersin. Ümreni yaparsın. Temettü haçında ne var? Ömre var, haç var. İki ihram var. Ömreni yaparsın. bitiriz ihramdan. Çıkarsın. Sonra temettü haçı için yani Arafa gününden evvel mutlaka gireceksin ki Arafat'a ihramlı çıkacaksın. O zaman ihrama girmek için tenime gider misin? Gitmezsin. Ya nerede? Mekke'de otelinde ihramına girip minaya hani bir gün evvel sünnet diye Mine'ye çıkarsın. Veya nihayet sünnet terk ettinse diyelim e, Arafat'a çıkacaksın, mecbur vakfe yetişeceksin İhramsız çıkamazsın. Ama ihrama da tenime gitmene de gerek yok. O ayrı bir şey. Temettü gibileri karıştırmayın. Şimdi niye Kafirler, müşrikler bile hareme saygı duyuyorlar. Nesine saygı duyuyorlar? Yani yasaklığı var, korunmuşluğu var. İşte babanın katilini bulsan bir şey yapma falan. Yani cahiliyet devrinde de İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalıntılar var. O kalıntılardan biri de buna rahat etmişler. Çıkarıyorlar. Yani bir Müslümanı haksız yere öldürüyorlar. Ondan korkmuyorlar. Ama haremde öldürmeyelim diye o yasağı rahat ediyorlar. Cahiliyet işleri işte yani. Cahiliyet. Ondan sonra Kureyş'in e, uluları bu infaz için, idam için toplaştılar. Ebu Süfyan da o zaman e, müşrikler arasında. Tabi birçok sahabe e, zamanla e, müşrikler arasındaydı. Halid İbni Velid de bunlardan biridir ki Uhud'daki en büyük hezimeti veren Hazreti Halid'dir. Ama şimdi biz Halid nivelit Velid hakkında bugün bir şey konuşurken bir rivayetten bahsederken ileri geri haş abişe konuşabilir miyiz? E niye? Allah'ın kılıcı buyrulmuş artık. İslam'a en büyük hizmetleri nasip olmuş. Çünkü el İslam yecüp bu muhakkable. İslam kendinden evvel geleni geçeni ne yapar? Keser, atar. Halid bin Velid'de bunu uyguluyoruz. Ama Ebu Süfyan'a gelince bu Şiilerden gelen bir damarla beraber etkilenme neticesinde Hazreti Hint meselesine gelince Ebu Süfyan'ın eşi hemen bir dalgalanma çalkalanma başlıyor halbuki Hazreti Vahşi hakkında bile biz en ufak bir şey diyebilir miyiz? Ayetlerle tevbesi kabul olmuş ve Resulullah s.a.m. sohbetinde bulunduğu için sahabeden olmuş artık e, cahiliyet devrinde müşrikken yaptığından mesul müdür Değildir. O zaman nasıl olacak İslam geçmişi keser atar o hadisler devreden çıkarsa herkes için kötü olur. Onun için bu hadis-i şerifler herkes hakkında geneldir. Ebu Süfyan o zamanki döneminde o da orada. Hz. Zeyd'i taracına gönderecekler. Ey Zeyd diyor. Allah aşkı için seni Allah'a salıyorum ey Zeyd diyor. Seni Allah'a saldım diyor. Buyur yani. Ne soruyorsun diyor. Et tuhibvenne Muhammeden indenel an bi mekâni güdrabu'unu guvenne kefiyelik. Bak diyor. Doğru konuşuyor. Samimi bir şey soruyorum. Diyor. Buyur diyor. Ya şimdi sen diyor çoluk çocuğunun ailenin arasında olsaydın bak şimdi göreceksin. Hanımın yanında, çoluk çocuğun yanında Evet neyse işte hurma bahçesinde yerken içerken bir keyif ederken olsan da. Şimdi senin yerinde Muhammed olsa sallallahu aleyhi ve sellem onun boynu vurulsa da sen de evinde olsan. Yani içinden böyle bir şey geçer mi acaba yani böyle bir şey ister miydin şimdi yani ölümün yüzünü gördün artık diyor. Hazreti Zeyd diyor ki: Vallahi ma uhibbu bak çok güzelmiş. Şey. Enne Muhammedan il an fi makani allazi ve fi tusibu shawkatun tuzihi ve anni jalisun ehli. Bak diyor, sen şunu kafana koy ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada olmasını bırak. Kendi bulunduğu mekanında, Medine'de evinde, mescidindeyken ayağına ona eziyet verecek ufak bir e, diken, kıymık deriz hani küçük bir tahta parçasının kıymığı, kibritin kenarından çıkar bir şey batar eline. En ufak bir şey ona diken batıcı bir şey. O bulunduğu yerdeyken eziyet vereceğine ben ailemden de uzak olurum, burada da kurban olurum, feda olurum diyor. İşte o zaman bu anlayış meselesi. Ebu Süfyan diyor, "Ma ra'etu minen nas ahadan yuhibbu ahadan ki hubbi ashab Muhammedin Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem." Vallahi diyor Ebu Süfyan, o zaman da tabii Dehalardan, akıllılardan Çok zeki bir adam Ben insanlar içerisinde ki Ebu Süfyan O zaman heyet reisi Kisralarla görüşen, kaşerlerle Görüşen, yani o zamanki Şimdiki Amerika Rusya başkanlarıyla Oturup kalkan durumda Yani Mekke, küçük bir yer Cahiliyet eli falan diye de, de Onlar da şey değil yani Kültürsüz insanlar Değil, özellikle Ebu Süfyan Birçok Krallarla oturmuş, kalkmış insan yani. Ben diyor mesela o krallara yapılan hürmetleri gördüm. Tazimleri gördüm, saygıları gördüm, sevgileri gördüm. Ama vallahi insanlar içinde Muhammed'in eshabının sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'i sevdiği kadar sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin kimseyi sevdiğini görmedim diyor. Tabi sonradan Müslüman oldu elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten kayınpederidir. Ümmü Habibi annemizin... Ee, Babasıdır. Acayip bir iş. Ama işte Ümmü Habibi annemiz de babasını ne yapmıyor? Medineye geldiğinde o geçen anlattık. Şuraya oturma diyor. Ya kızım sen diyor, benim anlaşma bozuldu da tazelleyelim diye gelmiş. Ya sen diyor ne var diyor orada diyor yani benden mesul görsün babandan diyor bir deri parçası diyor incecik bir şey diyor. Yani ne var orada diyor sen müşriksin diyor baba pissin diyor. Dünyanın denizi seni temizlemez diyor. Onun için diyor. Orada Resulullah oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Temizlerin en temiz oturuyor. Oturma bunu. Ya ben bunu mantığı anlamıyorum diyor ya. Sonra anladı tabii o mantığı. Ya diyor. Sen diyor benden sonra hepten değişmişsin, kötüleşmişsin diyor ya. İnsan babasına böyle mi yapar diyor. Örf var, adet vardır babaya diyor bu şekilde. Ama sen anlamıyorsun diyor ya. Necasetsin diyor. <gülüyor> Anlatamıyor işte. Ya kızı nasıl? Ya kızın hiç efendimizle evlenmesini o zamanki müşriklerden iken istedi mi? İster mi yani? Ama... Kimi tercih ediyor Müslüman? Babasını tercih etmiyor, anasını tercih etmiyor. Peygamberini tercih ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sahabeden örnek aldığımız zaman şu hocaymış, bu lidermiş, bunun şu etiketi varmış falan hayranıyım bilmem ne dediğin adam Allah ve Resulüne karşı bir şey konuştuğu zaman sen onların tarafını tutamazsın. Acaba bu da bir görüştür, ya bu adamın da bu kadar ilmi var, bilgisi var, kültürü var. Belki bir dinleyelim bakalım diyemezsin. Sevgide böyle bir kural yok yani. 40 senelik hayranı olduğun adam olsa, hadis-i şerifler hakkında, kader hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, sahabe hakkında en ufak bir imada bulunsa, sen ehli sünnet biriysen, Ondan bizar olman, beri olman sevgini, saygını çekmen lazım yani. Aynı kalpte bu birleşmez yani. E gidi karaman. Diyorsun ki muaviye sevgisiyle ehli beyt sevgisi bir kalpte birleşmez diyorsun yani. Öyle bir ehli sünnete muhalif bir kaide koymuşsun ki 104 kitapta da yerini bulamazsın, eli sünnet hiçbir kitabında da yerini bulamazsın. Esasen sahabeden bir tanesini bile sevmemekle Resulullah'ı sevmeyi bir katta bulamazsın yani ben sana febi bihubbiye Bukhari hadisinde sahabemi seven benim sevgim vesilesiyle onları sever beni seven onları sever beni sevdiği için onları sever hadisinden kaynak gösteriyorum sen bana hangi hadisten kaynak gösterebilirsin ki sahabeden birinin sevgisiyle el aynı anda sevilmezmiş bu ne kadar yanlış ve sakat bir mantıktır Allah seni ıslah etsin yani. Amin. Evet. Resulullah s.a.v'in sevgisiyle sahabeden birinin buzu sevilmemesi bir katte birleşmez. Birini sevmiyorsan Resulullah'ı sevemezsin yani. Kaide budur. Hatta Şeyh-i Şibli, İnsücün'nin Şeyh'i, Şibli ki meşhur, Cüneydi Bağdadi ayarı zat Mektubat'ta imam Rabbani onu sözünü nakleder. Dikkat edin. Kayda veriyor. Ma آمَنَ بِرَسُولِ اللّٰهِ sallallahu teala تَعْلَى عَلْشَالَ مَنْ لَمْ Sevgiden de bahsetmiyor. Daha derin, daha ciddi, daha keskin bir şey koyuyor, kayda koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesine tevkir ve tazım etmeyen, bakın sevmeyen de demiyor, sevmek de yetmiyor. Bazı seversin ama hürmet etmezsin. Yani saygı duymazsın ama sevmek başkadır, saymak başkadır. Ekseriyetle sevgi saygıyı iktizadır ama bazen aşırı muhabbet, samimiyet olur, çok saygı olmayabiliyor. Resulullah'ın eshabına saygı göstermeyen, tazım etmeyen, hürmet etmeyen, büyük tutmayan Resulullah'a inanmamıştır, imanı yoktur diyor. Hadi bakalım. Işte. Sevmem diyenden bahsetmiyoruz. Yüce tutmak, yüce tevkir demek yüce tutmak. Sevgiden de fazla bir şey söylüyoruz. ilave bir şey söylüyoruz yani. Nasıl? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsan onun sevdiğini seveceksin. Sevin dediklerini seveceksin. Bitti. Anan olsa baban olsa sevmeyin dediklerini sevmeyeceksin. Sahabemi sevin buyurduğu halde sen nasıl burada ayrılıyorsun? Senin buna ne hakkın var? Evet. Yine sahabe-i kiramdan radıyallahu anh, birkaç dersleri bu kısaya geçeceğim diye hep o ayetle başladım 2-3 derste de. Ve de bile nasip ve yeşil okuyorum. Adam da diyecek hiç ayete de mana vermedi. iki derste bitti gitti falan. Ama çünkü ben bu kısaya kadar ders gelir diye onu okuyup giriyordum derse de şimdi o, bu, bu akşam onu okumadım da iki kere okudum geçenlerde. Unutmuyorum yani merak etmeyin. Hocanın hafızası hafif sulandı diye bak bekleyenler var ama daha onlara müjde yok yani. Daha sulanma belirtileri yok. Elhamdülillah. Ama biraz unutmalar var tabii. Yaşlanıyorum ama sulanma yok. İki kere o ayeti okudum. Geçen derslerin başında. Konu oraya gelmedi. Bazı uyanıklar var. Hepsi de sizin gibi saf değil. Diyor ki bunu niye okudu diyor. Şey, Manabe verme diyor. Onların da kafada öyle zeki adamlar var. Beni izleyenler tabii şimdi. Onlara da bir mesaj veriyorum tabii burada şimdi. Yani o ayette burada geldi şimdi. Bugün onu okumadım ama... O iki derste okunanın dersi buydu. Burada yazmıyor da tefsirden biliyorum. Hz. Hubeyb radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri gözlemek üzere gözcü olarak bir seriye gönderdi. Baştanı da Asım i̇bn Sabit radıyallahu anh emir tayin etti. Bu zatla beraber müfreze gittiler. Bir, birkaç kişiler. Usfan, şimdi Medine'ye gelirken tabelalarda var Usfan diye. Usfan Mekke arasında bulundukları sırada Hüzeyl kabilesinden bir grup insana ben Ulahyan deniyor onlara. Onlara işte onlar da müşrikler o zaman. İşte Medine'den Müslümanlardan bir kısım gözcüler var, ajanlar var, işte bizi takip ediyorlar falan hareketlerimizi veya neyse, kafile hareketlerini, ticari kafileler falan diye haber gitti. Bedeviler var, çobanlar var, işte görenler oluyor, haber uçuruyorlar. Onlarda yüz tane atıcı, ok atıcı, bunlar birkaç sahibi zaten, ama onlar yüz tane güzel ok atan, yüze yakın kişilerle bunların peşlerine düştüler izlerini sürdüler konakladıkları bir bölgeye geldiler orada Medine hurmasının çekirdeğini buldular çünkü Mekke ve etrafında Medine hurması yetişmez hurma çekirdeklerini bulunca ne dediler bu Medine hurması dediler yani ne demektir Müslümanlardan birileri burada demektir çünkü yeni yenmiş taze hurma çekirdeği var yani yaklaştık dediler ve iz süre süre sonunda onlara kavuştular. Asım ve arkadaşları radıyallahu anhum fetfet denen yere sığındılar. Müşriklerden o grup geldiler, onları kuşattılar. Dediler ki, teslim olursanız ahdü misak verelim. Size söz verelim, sizden bir kişiyi bile öldürmeyeceğiz dediler. Asım dedi ki, radıyallahu anh, ben dedi bir kafirin verdiği güvenceye kabul edip de inanıp da güvenip tek inemem yani teslim olamam ne yaparsanız yapın yani savaşacağız dedi artık gücüm ne kadar? Ya Rabbi dedi o arada Allah mekbir annebiye ke kurban oldum Allah'ım biz hani buradan sağ çıkamayacağımız anlaşılıyor peygamberine bizden haber ver durumumuzu bildir ya Rabbel aleminde Allah Teala o arada savaş başladı yani atış ok atışlarıyla falan. Ee, Oklarla beraber yedi sahabeyi, o müfreze zaten çok fazla değil idi. Asım'la birlikte başlarındaki emir olan zat, yedi tane sahabeyi şehit ettiler. رضوان Teala تعالى عَلَيْ مَجْمَعِينَ Beriye Hubeyb kaldı, Zeyt deminki Zeyd, Zeyd ibni desine o mesele aynı gruptalar. Bir zat daha kaldı, radıyallahu anhüm, üç kişi Onlara dediler ki ya bak söz verdik öldürmeyeceğiz. Adamlar sözümüze güvenmediler. Boş boşuna öldürer. Yani siz bunu bir değerlendirin yani uğraşmayalım. Onlarda da dediler ki tamam yani insansınız sizde ya sözünüzde durursunuz herhalde dediler. Kabul ettiler, teslim oldular. Fakat ele geçirir geçirmez hemen oklarının kirişlerinin ipleriyle beraber bu üç sahabinin ellerini, kollarını kıskıvrak bağladılar. O üçüncü zat, onun ismi burada geçmiyor, sahabeden olan. <gülüyor> he? <gülüyor> Bilmiyorum, onu o tefsirde var. Buradaki rivayette kaynak, yani hadis kaynağından okuduğum için, bu hadis kaynağındaki efendim, e, onun ismini görmüyorum. Ama biz tefsirde diğer tefsirlerini almış olabiliriz. <gülüyor> Olabilir, evet. O zat, dedik ya zâvevvelul gadri, ya hemen sözü bozdunuz, aldatmanın yani öldürmeyeceğiz sözünün gadri yani gaddarlık işte söz bozmanın başlanması budur dedi. Ve arkadaşlar siz böyle yaparsanız yani bunun ilerisi nereye girecek ne olacağımız belli değil. Ben sizinle uğraşamam dedi yani sizinle beraber gelmiyorum. Nereye gelmiyorsun ya zaten bağlamışlar, çektiler götürmek istediler o direndi falan filan en nihayet onu şehit ettiler. Yani bu işi uzatmayalım dedi. Siz bize neler edeceğiniz belli değil. Çekeceğimize şimdiden ne olacağını belli edelim. Hazreti Hubeyb ile Hazreti Zeydi radıyallahu anhuma götürdüler. Mekke'de sattılar. Köle pazarında. Benül Haris İbni Amir İbni Nevfel denen müşrik Kubey Hazretlerini satın aldı. Fakat mesele ne? Yani Benül Haris bir kişi değil. Haris oğulları. Bu Haris oğullarının da babası kim oluyor? Dolayısıyla Haris oluyor yani. O Harisi de Bedir'de geberten kimmiş? Hazreti Hubeyt'miş. Tam adamları aldı yani. Babasını, babalarını geberten sahabeyi onlar satın aldılar. Bir zaman onların yanında esir olarak kaldı. Evvelki sohbetlerde de bu anlatılmış. Sonra tabi esir hakkında karar verdiler meclis, aile meclisi. Katline karar verdiler. O arada Hazreti Hubeyp, Haris'in kızlarından tabi esir günlerce kalıyor orada bir yerde, odada bir yerde tutuyorlar. Ya da ağır gibi bir yerde, neyse. Ee, Haris'in kızlarından biri yanında ota bağlı dedi ona bir şey lazım oldu veyahut hatta işte neyse bir tane kesecek bir yerini. E, ustura emanet istedi. Kız da yani baş, erkek olsa uyanık olur. Ustura verilir mi adamın esirinin elde? Usturayı verdi ona. Ondan sonra küçük çocukları da var tabii. Kabilelerin sabileri, sibyanları da var. Dolanıyorlar evin etrafına. Çocuğun birisi ne diyor? Gaflet eseri. Biz anlamadık. Gitti onun yanına yani amca diye işte. Onu, o da onu aldı. Uyluğun üstüne yani dizinin üstüne çocuğu oturtturdu. E, ustura da elinde ama o çocuk için almamış Ustura'yı. Başka bir, bir yerine bir şey kesecek. Ana! Tam rehine olay yani. Rehine krizi. Devletler arasında bile rehine krizi çıkıyor. Bir baktılar çocukları, hem de erkek çocuk çok kıymetli yani. <gülüyor> erkek çocuk Esir'in elinde Hubeyb'in radıyallahu anh. Dizine oturmuş, Hubeyb'in elinde de ustura. Aman dediler, panik yok arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Bir feryat, bir feryat. O çocuğun annesi olan kadında, o emanet de verdiği şey, e, güvendi ona, ustura da emanet verdi. Hz. dedi ki, ben senin çocuğunu usturayla keserim diye mi korkuyorsun? Ma'kuntüle ef'al ederken inşallah. Hiç öyle şey yapar mıyım dedi ben üstüvalım ya. Allah'ın izniyle inşallah dedi. İnşallah da diyor mübarek hani kalbi dönmesin diye. Allah dilerseniz ben yapmam öyle şey. Korkma sen dedi ya. O kadın sonra anlatırdı. Derdi ki: "Ma ra'aytü şeyran kattu khayran min khubeyt." Hubey'den daha hayırlı mübarek bir esir görmedi. Lekad rayju ya'kul min qutf ve ma min zaten normalde meyve olmaz. Birkaç bir şey yetişse bile onun da zamanı mevsimi değil, mevsiminde olur. Mekke'de bir tane meyve, bir tane yenecek bir şey dalda. Yetişmediği bir dönemde bakıyordum o esirken Hubey'in yanında üzüm salkımları yiyor. O müşrikler o kadar ağa paşa zengin, üzüm yok. Parayla üzüm yok. Şimdiki gibi değil, her yerden oradan oraya gelsin. Para yetmez mi? Her tarafı altın olsa, üzüm istese bulamaz. Mekke'de bir tane ürün yok, ürün, bırak üzümü, salkım üzümü almış, yerdi diyor istediği zaman. Bu nasıl bir zattı diyor ya. وَيْنَوْ لَمُوَسْلَكُمْ فِي الْحَدِيدِ Bir de demirler içinde de bağlı. ...olsa bile nereden gitti aldı? Tam keramet değil mi? Zekeriya Aleyhisselam sorduğu gibi... ...nereden geliyor bu meyveler sana? Ey Meryem değil mi? Allah katından geliyor diyor diye Meryem validemiz. Oradan anlıyordum ki... ...Allah'ın sevk ettiği, gönderdiği bir rızıktır bu. Özel gönderiyor bu zaten. Neyse onun da... ...şehit olacak ecelinde varsa... Yani şimdi sizdeki mantığı ben anlayabiliyorum. Düşünce tarzınız cinstir sizin. Hemen şimdi düşünüyorsunuz ki ya Allah ona orada hiçbir meyve yokken üzümü gönderiyor da bunu nasıl oradan uçurtamıyor, kaçırtamıyor. Ha bak şimdi, hadi bakalım. Ya Allah'ın bir kaderi var mı? Niye 15 günde Efendimiz geldi Mekke'den Medine'ye? Sallallahu aleyhi ve sellem niye mağaralarda sığındı? Niye Uhud'da hezimet oldu? Niye Mifer yüzüne geçti? Ya Cebrail hocam bir nara atsak yavur mu kalırdı ortalıkta yani. Şimdi sizin mantığınız yanlış, çarpık bir mantık. Çünkü Allah'ımızın nesi var? Kaderleri var. Ve tek de mi kim içinizden şehitler almak istiyorum diye de kaidesi var. O zatada şehitlik nasip edilecek ve eceli var. Onun da süresi, nefesi orada dolma meselesi var ve vesaire vesaire. Doğru anlıyoruz değil mi meseleyi? Haremden çıkarttılar. Öldürmek için teneme götürdüler. Dedi ki bırakın beni de iki rekat namaz kılayım. İdamdan için ilmihal hazırlanıyor. Bugün şey çıktı. Kadın halleri ile ilgili özel ilmihalden yani sayılacak bir meseledir ama sade kadın halleri. Bunda başka bir şey yok. Onu da konuşuruz. Bana ne ben kadın mıyım? Bana ne anlatıyorsun dersiniz şimdi. Sizince işte mantık öyle ya. Efendim ilmihalde şimdi yazılan 649 sayfa oldu. Hem de duaların boyuyla puntoda küçük. Yani sığdıralım diye. Puntoda normal punto yani büyük punto değil. Tabi da ferisli de yapılıyor. Ferisle uğraşıyorum şu an. Tek tek meseleleri çeviriyorum ki her şeyi bulabilin, aradığınızı alfabetik bulabilin. Çünkü 650 sayfa kitapta zor bulusuz aradığınızı. Orada da mesela sünnet ve nafile namazlar bölümünde ne diyor? Katil namazı sünnetti. Etapta yazdık. Katil namazı fıkıhlarda geçiyor. Katil ne demek? İdam namazı. Yani bir insan Allah muhafaza etsin. Hakkında idam kararı çıksa, bu adam öldürülecek, idam edilecek olsa. Ya bugün diyorsun Türkiye'de idam. Ulan Türkiye'de idam yok da IŞİD'in eline düşersen idam var yani. <gülüyor> Mübarek herifler pırasa gibi doğru her gün. Görmüyor musun? Ha yakıyor hele. Bilmiyorum ya fotomontaj mı yapıyorlar. Ben bunlara biraz ciddi almama başladım. Bunlar nasıl insan ya? Allah'ın azabıyla azabet bu hadis-i şerif. Ateş Allah'ın azabıdır. En büyük gavura bile ateşle azap cahiz değil de haramdır. Ama onlarda mezhep var mı? Hadis var mı? Din var mı? Ha. E adama ne diyeceksin yani? Gavurlar onları kurdurmuş ki Müslümanlar böyle yamyam diye dünyaya gösterip işte Japonya'dan da birini kestiriyorlar ki hadi savaş var dedi mi Japona sen de geleceksin diyecek. Şimdi Ürdün'e diyecek hadi gir bakalım bu işin içine. Niye? Bak senin pilotunu yaktı diyecek. Yani şeyi artırıyor. Şu anda 40 ülke destek veriyormuş. Destekleri artırıyor, artırmak istiyor. Neden? Büyük ortada o projesini hayata geçirmek için Irak, Suriye'yi her yeri işgal etmek için. En büyük destekçisi ve yardımcısı da Şia İran. Onunla birleşip bütün eli sünnet vatanlarını böldürüp parçalattırıp Yahudi'ye verdirmek için. Kurdurulmuş bir projedir. Allah şerlerinden muhafazayla. Biz bunları anlatırken, herkes daha ne var, ne yok, bekleyelim bakalım diyordu. Zaten hadis-i şeriflerle biz beyan ettik. Hadis-i şerifler bize her şeyi bildirmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, bir adam idam olacak, katledilecekse, ölmeden önce ne yapması lazım? Yani lazım değil ama, sünnet. Nedir o? Katil namaz, idam olmadan önce kılınır. İki rekat namaz, sünnet. Peki sünnet olması için, sünnet nedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığıdır. Efendimiz idam oldu mu? Haşa. O zaman Efendimiz idam olmadıysa buna sünnet oldu şimdi. Anladınız mı yani? Bu kafanızı çalıştırıyorum. Ben size biraz balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum. Hep balık verdik verdik ondan sonra alık gibi kaldık yani. Olmaz. Kafayı çalıştırın. Biri bir şey dedi mi tak benim buradan verdiğim bir kaideyi tuttur öyle uyanıklar var içinizde. Müftüleri susturuyor. Otur adam tak çekiyor. Nasıl sünnet oldu peki diyor. Sahabeninki de sünnettir. Hoca efendi diyor. Adam susuyor yani. Şimdi bırakın ben iki rekat kılayım dedi. Bütün fıkıh kitapları da bunu katil namazı olarak sünnet bahsine geçir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu mu? Razı oldu mu? Ee, yoksa derdi ki niye namaz kılmış idamdan evvel demediğine göre bu ne oldu şimdi? Hah sünnet oldu. Bu duyup da sessiz kaldığında bile ikrari sünnete girer. Sonra namazı bitirdi. Dedi ki, ölümden korkuyor da biraz daha geç öleyim diye namazı uzattı demeseydiniz, hayatımın en tatlı namazını kıldım. Yani secdede bir tecelli bir tecelli günlerce belki de namazda durabilirdim secdede. O kadar tat aldım, lezzet aldım. Ama şimdi diyeceksiniz ki, ya ölmekten kurtulmak... Lan o zamanı cavurlar daha mı insaflıymış ne? Şimdikiler o kadar pay vermez. İstiklal Mahkemesi'ndeki adama Böyle iki rekat kıldırırlar mıydı? Hele bir de namazı uzatırsan ne yaparlardı? Nallaı Mekkenin Ebu Cehillerinden beter yavurlar geçti bu memlekette Allah. Kabirlerini ateş doldursun. Ne ulema evliya kestiler ozundıklar. Aman ya Rabbi. Ve idam edilmeden önce iki rekat kılma sünnetini ilk başlatan kim oldu böylece Hazreti Hubeybe. Hu noktalı. anladım? Böyle çocuklarınıza isim isteyip duruyorsunuz. Al sana. Hocam çocuğuma ne takayım? Bir şey söylüyorum. Ondan sonra diyor ki, yanına da şunu takabilir miyim? Tak. Ucuna kadar git. Adam diyor ki benim çocuğum işte Araplarda da isim çok uzun ya. İbni falan İbni filan. Çocuğum dedi ne dedi? Muhammed Nasruddin. İbni Abdülillah, İbni Muhammed ben diyor, kendi çocuğumu anlatıyorum değil mi? Adam da dedi ki diyor, kattesallahu, şirruhu kaldı dedi ya. <gülüyor> Allah Allah ya. Ha, ne yapacak el alemde senin çocuğun aradı Allah'a takacak halimiz yok yani mübarek adam. Bir isim söylüyoruz sana, beğenmeyecek. Sen ne soruyorsun bana ya? Zaten ben fuzuli işlerle uğraşmamak için diyorum ki, başka çocuğum var mı? Adı ne? Babanın adı ne? Dedenin, çünkü diyeceğim Yusuf tak, dedem Yusuf diyecek. Baba, sen mi uğraşacağız arkadaş? Biz de burada nüfus bilmem ne müdürlüğü müyüz ya? Al al. Dedik bir isim Temerugen. Takıyorsan tak, takmıyorsan sorma kardeşim şimdi. Ama ben size Hubeyb ismi münasip mesela. Hamileler vardır, çocuğu olacaklar vardır. Onlardan bir Hubeyb çağı başlatalım şöyle. Vallahi Allah Teala. Seninkine razı Allah Teala demiyoruz tabii. Ondan sonra dedi ki Allah me ahsuhim adada. Bu da Ebu'l-Hasen Şazeli'nin virtlerinde vardır. Hizbun Nasır'da var mı? Ya Rabbi bunları tek tek say, hepsinin işini tek tek bitir dedi. Bir bedduayı bastı. Ondan sonra şöyle bir beyt okudu. Bu beyt çok önemli bir beyttir. Buna mümasil beytler de vardır. Ne diyor? Ve lestü ubali hine uktelu muslima ala eyyi şıkkın kâne lillâhi masra'i وَذَٰلِكَ fi ذَاتِ ilahi ve يَشَى يُبَارِكَ ala اَغْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ Zor da bir beyt, tasıh bir şey yani. Önüne gelen hoca falan da çözemez yani. Sahabe hepsi şair. Hepsi Arap edebiyatına vakıf. Vefat ediyor, idam edilecek yani. Sen olsan altına kaçırırsın, üstüne kaçırırsın. Abdest kalmaz. Nerede şiir okuyacaksın yahu? Nerede şiir yapacaksın? Kelime-i şehadet okusan zaten yeter yani mübarek adamım. Ya korkudan ödün kopar ya. bu polis çekmiş ifade ediyor. diyor. Yok yok şeriatçı değilim demiş, bir çaktım diyor komiser. Ulan ne yalan konuşuyorsun, şeriatçısın işte, şeriat İslam demektir. Ben de ne bileyim seni gavur ettim demiş. <gülüyor> Ama polis bir çakmış yani. Ulan doğruyu konuş demiş, ne şeriatçıyız? Şeriatçıyım Müslümanım demek demiş ya. Öyle güzel polisler de var yani. şerattan haberi var adamın. Eski dönemi konuşuyoruz. Şimdikilerin çoğu zaten Müslüman ama şimdikilerde bilmiyorum. Şerahatçı, merahatçı işleri ayrı bir şey. Müslümanım şerahatçı değilim diyen bir... Ortada bir nesil çıktı yani. Allah ıslah etsin. Afin. İmanların sağlam etsin. Afin. Evet. Ne diyor? Ben ki Müslüman ölüyorum. Ben ki Müslüman olarak öldürülüyorum. Allah için... Hangi dalda sallandırılmışım? Hangi daracının, hangi şıkkında öldürülmüşüm? Asla aldırış etmem, zerrekada itifat etmem diye. Umurumda değil diyor, umurumda değil. Sen ne konuşuyorsun? Adam ne konuşuyor? Senin derdin karı, senin derdin para, senin derdin film, senin derdin bilmem ne. Sen keyfini bulduğun zaman umurumda mı dünya diyorsun? Sahabi de ben diyor Müslüman olarak Allah yolunda Resulullah'ın vazifesinde sallallahu aleyhi ve sellem öldürülüyorum ya asla umurumda değil diyor. İşte budur. Fedakarlık budur. Rahatlık budur. İslam'ın verdiği huzur budur. Ebedi hayata inananın ferahlığı budur. Ölümden korkulacak bir şey değil ama yolun sağlam olacak, yolun düzgün olacak. Acabalar olmayacak. Bu sapıkların yolunda, ehli sünnet dışı fırkaların yolunda Ölme tehlikesinde insan ne kadar korkar ya? Ama eli sünnet adam korkmaması lazım. Allah için ölüyorsa öldürülüyorsa. Benim bu davam Allah'ın zatı uğrundadır. İslam'ın nusratı uğrundadır. Allah dilerse, ben şimdi tabii ki Mescid-i Nebevi'de olsam, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ölsem, kainatın efendisi beni yıkasa, cenazemi Medine'de bütün sahabesiyle o kıldırsa, Sonra diğer sahabenin hepsine yaptığı gibi mezarına kadar mutlaka gider. Hiçbirinin mezarına gitmeden evine gitmez. Mezarıma gelse, beni eliyle defnetse, beni telkin etse, yani ne bereketler ne hayırlar olur değil mi? Görüyorsunuz. Ama ne diyor? Allah isterse, Habibine benim durumum haber verir. Ve Allah dilerse, şu efendim, kuru ağacın, dar ağacının e, dalında, şıkkında bereketler kalk eder, yaratır, buradan cennet-i beni vakıf eder, manevi makamları bana gösterir, miraç yaptırır. E değil mi? Hazreti Aleyhisselam geliyor, Cebrail Aleyhisselam geliyor, cennet gösteriliyor değil mi ölmeden evvel dostlara? Onun için e, Resulullah'ın yanında olup da o berekete nail olmak var ama onun yolunda olduktan sonra, onun rızası üzere öldükten sonra Allah isterse bu kuru ağaca da Medine'deki Ravzay-i Mutahhar'a kadar bereket verir diyor. Verdi mi Allah? Vermez mi ya? Medine'de öldü Abdullah bin Übey bin Selül münafıkların başı. Medine'de öldü. Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem gömleğiyle kefenlendi. İç gömleğiyle kefenlendi ve getirildiği zaman Mescid-i Nebevi'ye ve la tu ya Habibim sen onlar ebedi ölmüş, münafık ölmüş, imansız gebermiş, cenazesini kılma ayeti indi. Hz. Ömer de önceden tabi keşfetti, ferasetil. Resulullah Efendimiz işi idare etmek istiyordu ama oğlunun hatırı için ve arkasındaki tabilerinin Müslüman olması için. Ama tabi o da bir içtihattı. Ve lakin ayet kerime Ömer'e muvafakaten yani o, o daha önce dediği görüşlere cenazesini kılma dedi. Bu ne rezillik oldu şimdi. Medine'de öldü, çok da zenginidi. En soyluydi, bin tane adamı vardı, parmak işaretine bakardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iç gömleğini kefen ettirdi, istetti falan falan, bir numaralar yaptı yine. Söktürürüm işi belki yuttururum, uydururum diye. Ama Allah rezil etti, rüsvay etti. Kılma cenazesini Habibim deyince, musalladan kaldırıldı, namazsız gitti. Zaten kafir idi, namazada lüzumu yoktu ama Müslüman geçinenlerden idi. Ve allah Teala o kadar sahabenin önünde bütün Medine'de kıyamete kadar gelecek bütün tarihte Böyle bir münafıkların başkanı olduğunu rezil ederek bize bildirdi Bundan büyük rezillik olur Demek ki bereket ve rezillik Medine'de olursun rezil olursun daracında çölde olursun Aziz olursun Değil mi şerefli ölürsün Mesele nedir İtikadın nedir İzlediğin yol nedir Allah yolunda mısın? Resulullah'ın davasında mısın? Ona bakılır. Yoksa nerede ölmüşsün, ne hal ölmüşsün? Zenginsin, fakirsin, müşriklerin elindeysin, parçalanmışsın. Bunların hiç önemi yoktur. Mühim olan davandır ve itikadındır. Onun için fedakar olacağız. Bize bereket ulaşacak. Biz nerede olursak olalım, nerede ölürsek ölelim, biz dünyada en hakir görülen adamda olsak, biz Allah ve Resul'ün davası yolunda yaşıyorsak, biz aziziz. Bizi kimse zelledemez. Bizim kimse itibarımızı alamaz. Bana bu kadar iftiralar atıp hapis damına attılar. Ve en büyük iftiralarla, Türkiye'de kimseye yapılmayan iftiralarla adam yerine yani bir kişi suratına bakmaz, hanımı bile suratla tükürmesi lazım. Ama efendi hazretleri bana ne dedi? Konuş ehli sünneti anlat. Reddiyelere devam et. Söz veriyorum sana. Zarar veremeyecekler. Onun sözleri neticesinde bizim başımıza neler geldi. Ama geldi beni hapishanede de mübarek. O vaziyette ziyaret etti. Beni teyit etti. Bezdin mi diyor. E ol, nasıl bezdim diyeyim efendim dedim yani. Şimdi nasıl bunu imtihan ediyor beni. Bezdin mi diyor ona. Ondan sonra da çıkar çıkmaz ne dedi bana? Tek kelime. Şerefin arttı dedi. Ha, o zaman biz ehli sünnet isek, biz hak isek biz aziziz. Hapiste de olsak aziziz. İnsan ticaretiyle de yargılansak aziziz Hangi uydurmalarınızla da yargılansak Biz aziziz Biz itibar sahibiyiz Bidat ehli Zelildir Hocaların hocası lakabı da olsa Uluslararası bilmem nesi de olsa istediği kadar bürokratı da olsa Bidat ehli insanların önüne çıkıp Davasını ispat edemez Ayet ve hadisten delil bulamaz Uydurur kalır ve zelildir İtibarı olamaz çünkü itibarı veren Allah ve Resulü. Anladın? Medine'deki bin kişisi olan zelil dar ağacında çölde aziz. İsterse diyor bu kuru ağaca bereketler yağdırır Allah. Yağdırdı. Sonra Ukbe bin Haris kalktı. Onu şehit etti. Tam ee, asılacağı zaman dediler ki aynı soru ister miydin ki senin yerinde Muhammed olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem sen de ailenin içinde rahat mesut olsaydın. Dedi La Wallahil Azim Yüce Allah'a yemin ederim Ma uhib En yufeddiyeni bi şevketin yuşaka fi kademihi ayağına batacak en ufak bir eziyet verecek diken ya diken yani büyük dikenden batacak, en ufak bir kıymık diyelim ona eziyet vererek benim kurtulacağımı bilsem, aman onun ayağına kıymık değmesin ben öleyim der. Bu çok acayip bir şey. Halbuki Resulullah'a teklif edilse sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Ne var ya batırın bana bir ufak bir şey adam kurtulsun der. Efendimiz ne kadar fedakarlık eder bir sahabeyi kurtarmak için. Ama sahabi onun adına fedakarlık edemiyor. Diyor ki diken bile batmasına karşılık benim kurtulmam olamaz. Batmasın bir şey. Bir eziyet gelmesin ona sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Böylece Hazreti Hübeyl radıyallahu teala tam asılacakken Allah meyni la anzuru illa fi vec'adü. Ey Allah! Im. Baktığım yüzlerde bir tane dost yüzü göremiyorum. Arkadaşlarım hepsi şehit oldu. Bir Müslümanın yüzüne bakamıyorum. Müslüman yok. Ancak düşman suratı görüyorum. Allah'ım inilajü resulen ila resulük <gülüyor> ey Allah ben senin resulüne selam bile gönderecek elçi de bulamıyorum ne yapacağım febellig <gülüyor> selam sen benim selamımı ulaştır yavru deyince fecace Cebrail aleyhisselam ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa akhbaro bidalika hemen Cebrail aleyhisselam ta o ölmeden Resulullah sallallahu aleyhi selleme geldi ve dedi ki durum böyle böyledir. Kubeyb'in sana selamı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldı. Çok üzüldü. Hazreti Kubeyb o arada şehit edildi. 40 gün daracında kaldı. 40 gün daracında kaldı. Devamlı daracında kıbleye dönüyor. Çeviriyorlar bu tarafa. Kıbleye dönüyor. Daracında kıbleye dönüyor. Başında bir iki tane adam koydular. Hatta işte o arada Efendim sallallahu aleyhi e haber gidip işte Medine'dekilere bir sahabeye tehdit ve korkutma Hani şimdi yapıyor işte yakma makma türü şeyler korksunlar diye Bir korku salmak işte cesediniz bile ortada kalacak işte kurda kuşa yeme olacak işte daracından ağacından bile indirmeyeceğiz şeklinde mesajlar vermek için Kırk gün daracından ağacından indirmediler cesedi öyle duruyor mübarek Devamlı kıbleye dönüyor Çeviriyorlar kıbleye dönüyor 40 tane görevli koydular gece gündüz başını bekliyorlar neden hani Medine'den onu kurtarmaya gelirlerse onları da yakalarız falan falan planlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben yüzyıl Hubeyb ben aynı haşabeti feleul cennet. Medine'de buyurdu. Hubeyb dar kaldı. Hubeyb'i o ağaçtan kim indirirse cenneti söz veriyor. Kim indirdi? Hadi hatırla bakalım. Eski sohbetten bahsetiyorsun mu? Ha işte orada yani belki yardım edersin bana diye soruyorum ha yanlış anlama. Ben mikdad diye biliyorum, mikdad bir nesvet diye, mikdad bir nesvet diye hatırlıyorum. Hazreti Zubeyr de orada olabilir ama mikdadı kesin hatırlıyorum. İkisi Efendim, her ümmetin havarisi var, her peygamberin havarisi var, benim havarim Zubeyr'dir. Hazreti mikdadla Zubeyr olacak, mikdad kesin biliyorum. Gittiler, gizlene gizlene, millette etraftan göçebeler haber vermesin diye. Gece gidiyorlar, gündüz duruyorlar. Gece gidiyorlar, öyle, geldiler, Allah Teala ağır bir uyku musallat etti. 40 tane müşriğin hepsi böyle gebermiş gibi uyuyorlar, belki de şarap da içmişlerdir, tulum çıkartmışlardır. Böyle ayılamıyorlar, indirdi, mübareği aldılar, ata işte üzerlerinde deve neyse attır zannedersem, deve az yavaş gider, karşın alt, orada 40 kişi peşine düşer. Aldılar yanlarla beraber, çıktılar Medine'ye doğru. Gelirlerken tabi bunlar uyandılar, ayıldılar, bir baktılar daracı boş, ulan biz neredeydik dediler. Hemen peşlerine düştüler. Öyle bir artık Hazreti Cübele miktarda bir şey yapamadılar ama e, onlar e, cenazeyle beraber hızlı gidemeyeceklerinden kendileri e, yakalanma veyahut da bir savaş çıkma, tabi 40 kişi iki kişi, o durumda kaldılar. Tam o anda e, dediler ki biz yani hayattayız. Dirinin kendisini kurtarması İslam'a göre önemlidir. Şimdi cenazeyi kurtarmaktansa kendin cenaze olmamak meselesi. Fıkk'a göre bu. Onun için dediler biz ne yapalım? Şöyle dediler. Ne kadar uzağa atabiliyorsak cesedini mübarek'in, Hazreti Hubeyb'in cesedini salladılar, savurdular. Savururken toprak bir açıldı. Bir mübarek türbe Hazreti Hubeyb'i aldı. Üstü dümdüz kapandı. Onlar da tabana kuvvet, onlar da gittiler, kurtuldular. Bunlar da Hazreti Kubeybi bulamadılar. Allah'ın yutturduğunu bir daha kimse bulabilir mi? Hazreti Kubeybin lakabı nedir? Beliğül arzi. Sahabe içinde bir tane. Beliğül ard, toprağın yuttuğu sahabi. Bir var toprak kabul etmeyenler, <gülüyor> mermere gömülenler, he? Koyuyorsun, tak atıyor. Otomatiğe bağlamış. Tak atıyor bana. Bir de var toprak, neredesin gel diyenler. Yutanlar, yutulanlar. Beli'ul arzi. Şimdi gelelim ayet-i kerimenin manasına. Estaizu bismillah. Yine bana tam giydirecektiniz yani. Ulan ayeti yine unuttu. Görüyor musun? Hoca hep sulanmış hepten. Ve minennâsi bu hatikerime indi. Hazreti Hubeyb hakkında, Hazreti Zeyd bin Desni hakkında, Asım Hazretleri ve o seri hakkında. Ve nas insanlardan öylesi var. Men öyle kimse ki yeşli nefse o canını satar. Canını feda eder. İbtigao merdatillah. <gülüyor> Sıf derdi nedir? Allah'ın rızasını arayıp bulmaktır. Mevlam benden razı olsun da asıldım, kesildim hiç fark etmez der. Canını kurban eder Allah'ın dininin yoluna. Böyle de kullarım var Allah buyuruyor. Bu zatları met etmek için. Allah kulları çok esirgeyen Allah'tır. Kurban olduğum onları esirgedin. Bizi de esirge yarabbim. Çoluk çocuğumuzun imanını esirge yap. El itikadımızı esirge yarab. Bizi bu bidatı elinden esirge yarabbim. Amin, Amin Allah'ım. Müşriklerle uğraşmaktan beter duruma düştük. Ya Rabbel Alem. Yahudi Hristiyan'ı tanıyoruz, papazı haam'ı tanıyoruz İçimizde hacim, hocayım diye çıkmış Milleti dinden edecekler Kurban olduğum sen bizi muhafaza eyle Amin. Amin Şimdi burada ibretler Dersler, çıkartabilenler Allah Teala Hafızamıza bu kıssayı yerleştirsin Amin. Ve Rabbim bundan çok istifade etmeyi nasip eylesin Allah'ım Zatı uğrunda, Resulünün davası uğrunda Dini uğrunda, eli sünnet ve cemaatın Muhafazası, takviyesi, nusreti ve teyidi Hususunda her şeyimizi feda edebilecek duyguları ihsan eyle. Amin. Ve Allah'ın rızasını bulmak için bırak malı, çoluğu, çocuğu, rütbeyi, makamı, itibarı, anayı, babayı, canını satabilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Sonunda da kullarımı esirgerim buyurduğu esirgenen kullarına ilhak eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibim. Efdala salavatike malumatike ''Ve barik ve sellim kezâlike'' Okuyor musunuz bunu? Bir dergide yazdıydık. Sabah akşam on kere ''Şefaatim vacip olur'' buyurdu. Helal olur. Hazreti Halid bin i bunu tertip etmiş. Evet. Şimdi Bunları da ayıralım. gelelimse ben tarif edecektim ee, bir istihara namazı dedim. Bugün hain kaçı? Beşi mi? Haftaya tarif edeyim. Bugün biraz da geciktim. 15 dakikada geç başladım. Yalnız dergimizin son tarafındadır ama başlayın. Ölebilirsiniz. Haftaya, haftaya ölebilirsiniz. Siz o istihare namazına başlayın. Ben detayını vereceğim. İsteyen yıllık kılar. isteyen haftalık. Ben cumadan cumaya kılıyorum. Ama her gün kılmak isteyen kılabilir. Bu istihare namazını kim kılıp peşinden bu istihare duasını okursa Efendim, onu herhalde şeye koyamamışız. Baş sayfaya. Evet en sonda yani sayfa 94'te başlıyor. 96'da bitiyor. 94'te başlıyor, 96. Bu öyle bir istihare ki özel lafızlarla yapılıyor. Bir insan bunun manasını düşünerek bu istihare namazını iki rekat kılıp bunu yaparsa bugünden yarın niyet ederse yarınki bu saate kadar. Haftaya niyet ederse bir daha cuma gecesine kadar. Aya niyet ederse bu geceden bir ay sonrasına kadar. Yıla niyet ederse bu geceden seneye bu geceye kadar. Yani Rebiü'lahir'in kaçıysa. Onun hakkında malı hakkında, çocukları hakkında hiçbir hayırlı şey geri kalmıyor. Hiçbir kötü şey devreye giremiyor. Bitti. Kesin. Çünkü ya Rabbi benim hakkımda kendi benim yaptığım benim hakkımda ne yapılıyorsa benim malım, ailem, çocuk çocuğum hakkında bir de elimin malik oldu, yani sahip olduğum şeyler. Ben mesela cemaati de katıyorum. Hadi bakalım şimdi. Dedi ki nasıl olsa sen yapıyorsun ben niye yapayım? Yahu ne aleyhine uyanık adamsınız ya arkadaş Ben anlamadım ki bir şey ya Sen de bana yap kardeş Şimdi ne yapacak Benim sahip olduğum her şey hakkında Dinim için Dünyam için Yakında Gelecekte Dünyada Ahirette Hayırlı biliyorsan Takdir eyle Nasip eyle Kolay eyle Şerli biliyorsan Şerli biliyorsan bu günümden bu saatimden Yarın şu saat, veya haftaya şu saat, veya Arapçasında yazdım, günlük yapacaksan şu lafız, haftalık yapacaksan şu lafız Sen yazdım Ya Rabbi şerli biliyorsan bir şeyi Onu benden çevir, beni ondan çevir, birbirimize nasip eyleme Hayır neredeyse bana onu takdireyle Sonra da o hayra beni razı eyle Zaten hadisin geneli e, istihare duasıdır ama evliyaullah bunu tertip etmişler. İmam Şahrani beyan eder, Muhyiddin Arabi'den de nakleder. Bütün evliya ulema demişler, tecrübe ettik. Dünyada yaşadığımız hayatta bütün hayırları bunda bulduk. Bütün şerlerden korunmayı da bunda bulduk demişler. Böyle bir şey var mı ya? Her işe tek tek istihare yapamayız ki. Yani yapmak lazım ama günde 20 rekatta istihare kılmak lazım o zaman. Her işe tek tek istihare. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işte istihare öğretildi. Kur'an suresi öğretir gibi her işte ama her işte zor. Sana bir toptan çözüm üretmişler. Seni abat etmişler. Allah'ın ne büyük hayırları var, ilhamları var. Onun için sayfa 93'te işte 94'lerde bu istihareyi detayıyla yine ben söyleyeceğim. Ama siz başlayın. Allah hayırlardan mahrum eylemesin. Şerlerden muhafaza ailesin. Amin. Ondan sonra kadın halleri Risalesi çıktı. Şimdi bak adet kanı ile ilgili, lohsalıkla ilgili, özür kanı ile ilgili vesaire vesaire. Evet. Sen şimdi diyorsun ki ben erkek adamım bana ne bundan? Sana ne bundan biliyor musun? Öyle durumlar oluyor ki senin de kafana bir işler vuruyor ki efendim ilişki caiz midir, değil midir? Bekleyecek mi? beklemeyeceğiz mi? Ne kadar bekleyecek? Öyle ince meseleler biz zaten öyle ince meselelerde azimetten amel ediyoruz yani. Caizdir diyoruz, gidiyoruz. Cimin karnı geniştir diyoruz yani. Cevazın karnı geniştir. Ama belki de ateşten yiyorsun yani belaları, vebaları yani. O kadar ince meseleler var ki, o kadar hassas meseleler var ki kadının kendiyle ilgili hallerinin kocasıyla da ilgisi mutlaka var. Dolayısıyla hepsi beyan edilmiş. Ancak bir hadisleri okuyalım. eşet Nas ada ben kıyameti men ejhale ehlu. Kıyamet günü azabı en şiddetli olacak. Müslüman ki ondan yani yavru kastetmiyor. Müslümanlar içinde ondan büyük azaba uğrayacak adam yok. Kimdir? Hanımını ve çocuklarını cahil bırakandır. Talebul ilm feri vat ala kulli ve müslüme. Senin abdestini bozan ve abdest gusül meselelerini nasıl bilmen farz ise kadının da bu meseleleri senin kızının da çocuk kızının da ergenliğe erişecek kızının da erişmiş kızının da bu meseleleri bilmesi her müslüman erkek ve her müslüman kadına ilim tahsilini farzdır diye İlmi halin farz olduğunu bilir hadiste. Her Müslüman kadın ifadesinde İmam Begavi zikreder bunu. Oradaki kadına farz olan ilimlerde erkekten maada, özel ilim de bu ilimdir. Hepimizin hanımı vardır. Hepimizin kızlarımız vardır. Bunları cahil bırakırsak azabın en şiddetlisi bizi beklemektedir. Maalesef hanımlarımız, kızlarımızın çoğu kulaktan dolma, anadan, atadan kalma, Mahalleden öğrendiği bilgilerle Bu meseleleri Efendim yürütüyorlar Buna son vermemiz lazım Buna dur dememiz lazım Herkesin kızların elinde bu kitabı vermemiz lazım Bunu böyle ezbere gibi bilmesi lazım Veya başına geldiğinde hemen açıp yerini bulup Benim durumum nedir? Öyle ince meseleler var Tavsiyem sizin de okumanızdır Özellikle erkeğe taluk eden konularda içine geçmektedir. Hanımından istifade bakımından, caiz olan olmayan günler, bölümler bakımından, mahaller, mevziler bakımından, erkeklerle de ilgilidir. Ama siz, bu 140 sayfa bir şey. Ama siz bu kitabı okuduğunuz zaman, İslam'ın ne büyük bir din olduğu, fıkhın ne büyük bir ilim olduğu, dinin fıkıhtan ibaret olduğu, fıkhsız dinin olamayacağı, bu İmam Ebi Yusufların, İmam azamlar, İmam Zufeller ne büyük adam oldu. Bunların kıyamete kadar başına gelecek ümmetin bütün meselelerini çözmek için gece gündüz uyumadıkları. Ve bugün her mesele hakkında onların o günden ayet ve hadisten fıkıh ürettikleri, istinbat ettikleri, fetva çıkarttıkları. Arkadaş, böyle bir din yok ya. Ama İslam oğluna gelince oruçta tutar. Öbürüne gelince yaşandı doğru. Namaz da kılar. O zaman oruç tutuyorsa namaz ilişkide serbest. Her şey dümdüz gider. Ve böylece din elden gider. Yahu siz nasıl adamsınız? Müştehitlerin canı çıkmış. Bütün bu meseleleri gününe saatine, dakikasına öyle bir kıstas belirlemişler. Bu kadar incelemişler. Sen geliyorsun, toptan bir dinin bütün fıkhını kaldırıyorsun ya. Sana kim izin verdi bu işi yapmaya Allah'ın izniyle el-i sünnet uleması hayatta olduğu müddetçe dinimizi eksiltemeyecekler inşallah. Bunda sizden destek bekliyoruz, yardım bekliyoruz. İnşallah sahip çıkacağız. Bu fıkıh bu dine sahip çıkacağız inşallah. Evet, bu bizim 63. Risalemizdir. Allah Teala hayırlı mübarek yapsın. Amin. Mümkün mertebe çok zorlandım. Bu meselelerde fıkıh tabirlerini parantezlerle halkın anlayacağı dilde zor tabirleri zor tercimeleri, çevirileri Çalıştık, efendim, arkadaşlarla gayret ettik Sizlerin hizmetine bunu sunduk Bu konuda hakikaten müstakildir, özeldir, tektir Ama herkese de her an ve saniye Lazım olan hanımına, kızına zaruri olan, farz olan ilimlerden ibarettir Onun için mutlak surette Öğrenmeye çalışalım, istifade edelim Ve amel edelim Asla zerre kadar şüphe etmeyelim acaba demeyelim Fıkıhta ne varsa ulemamızın beyanlarında ne varsa o Mustafa İstanbul geleneksel fıkıh dediği erkeksi fıkıh dediği o bizim müçtehitlerimizin fıkhında ne varsa biz size onları aktardık ne bir şey eksittik ne bir şey ilave ettik fıkhın özünden ibaret bu konuyla alakalı asla bidat ehline kapılmayın aldanmayın burada ne beyan edilmişse ne yapabilir yapabilir ne yapamaz yapamaz ne, ne, hangi vakitle sabit olur, günüz nasıldır, vakti nasıldır, nisabı, onda nisabı var ölçüsü. Hep bunlar, bu müçtehitlerin beyanı doğrudur. Bugün uyduranların ve dinde reforma kalkanların hezeyanlarına asla hiçbir hanım kardeşimiz itibar etmesin. Allah rızasını itibar etmesin. Biz size hakkı beyan ettik. Biz size doğru ilimleri, müçtehitlerin beyanını tercüme ettik. Ve cem ettik, tercüme ettik. Biz bunu yapacağız. Vazifemiz budur. Onun için boşta kalmayın, boşlukta kalmayın. Bu fitnelerin içerisinde hayız kadınların namaz kılmasıdır, oruç tutmasıdır, ilişki meselesi vesaire birçok yalan yanlış fetva ile karşı karşıya ümmetimizi mahvedecekler. Onun için bu konuda hassas olmanızı, çok güzel şekilde anlayıp anlatmanızı ve bu fıkı canlı tutmanızı, ihya etmenizi Allah rızası için rica ediyoruz. Allah Teala bu hususta gayretlerimizi ziyade eylesin. İlmimizi artırsın, berek Amin. vaktimize bereket versin. Amin. Daha nice bu gibi eserleri sizden hizmetine arz etmeye muvaffak edilir. Hami Ala ne gönüze kimsa küt kimi النار? Allah ﷻ ne ansel gel Jannatı mı? Qur'be ile ham Qur'ü muamel? Ne من kimi النار mı? Qur'be ile ham Qur'ü muamel? Allah ﷻ ne ansel gel kimi Muhammed ﷺ? Ne gönüze kimi Şerif Mesthaade kimi ne Ve intilustanı o alek alağağıla hulala kuwte. İlla bilal ﷺ. Allah Ya'udub kulli kadir Ya rahman rahimin ya rahman Ya rahman bizden evvel ölenlere rahmet eyle kabul ya rabbi nefsi kendisi olan olan ameliyatları olan yoğun bakımda kalan muhtelif niyetleri hacetleri arzu halleri olan kardeşlerimizin bütün ya Rabbi uzaktan yakından gelenlerin dinleyenlerin ve muhabbet edenlerin itikad edenlerin senin rızan için Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ihlas ve itikad ederek dinleyenlerin hepsinin iki cihanda dünya ve ahiret hususlarında ne hayırlı muratları varsa acilen ihsan eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize Amin. deva, borçlarımıza edalar ikram eyle. evvel itikatlarımız sana emanet, sonra mallarımız, canlarımız, sevdiklerimiz ve bütün sahip olduklarımız, değerler, kutsallarımız, vatanımız, e, Ya Rabbi ve Sair İslam vatanlarını sana emanet ederiz, sen muhafaza ile, Ya Rabbel'e Alem, Müslümanların zalimlerini kahreyle, Amin. mazlumlerini halas eyle, Amin. en yakın zamanda İslam'ın izzetini bize izhar eyle. Mescid-i e Yahudilerden kurtar Ya Rabbi. Amin. 170 tane sinekok açmışlar etrafında, halas eyle Ya Rabbi. Amin. Tamamen ibadete kapatmışlar. Bir an evvel ya Rabbi bu zulüm arşa dayandı. Sen tam bir anda kurtar ya Rabbi. Amin. Sen Fazıl Kerem'inle Mescid-i Kabe gibi mamur ya Rabbi. Fazıl Kerem'inle bütün Suriye'yi halasayla ya Rabbi. Filistin'i halasayla, Gazze'yi halasayla, Amin. Doğu Türkistan halasayla. Amin. O Uygur Türkleri döştüler yollara. Çarşaflı peçeli o kadınlarla beraber. Çin zulmünden kaçıyorlar. Perişan haldeler. Büyük bir baskı şu anda başlamış durumda. Hep yollarda kaldılar. Allah'ım sen onları selamete çıkar Ya Rabbi. İslam diyarlarına ulaştır Ya Rabbi. Çingavurundan kurtar Ya Rabbel Alem. Dünyadan anede mazlum varsa nusret eyle Ya Rabb, Nusretinle teyit eyle, Ya Rabb, Allah'ım sen bir an evvel hayırlı bir sahip gönder Ya Rabb, Hayırlı bir sahip çıkar Ya Rabbel Alem. ya hayran Nâsırîn. Ve ya hayran Fatihîn, Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ. Muhammed. Allahümme. Allahümme. Salli ve sellem. Ve, ve barik. A'lâ seyyidinâ. Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Alâ Ali ve Sahbi Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Habib Salatu Assalatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyide El Eveline Vel Akhirine Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassafune Vesselamu Aleyl Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Yarın saat 8'de Lale Gül TV'de akşam 8'de Üstadımız hacı maham devanda hazretlerimizin kayda alınmış görüntülü tek sohbeti olarak külliyede yaptığı sohbet verilecektir. Yani tekrar tekrar ne kadar dinlense fayda var, bereket var ve rahmet var. Tanımayanlar, bilmeyenler de var. Dinletmek bakımından teşvik edilmelidir. Allah Teala istifade nasip eylesin. Ila şerafin nebi sallallahu teala aleyhi ve ali ve sahbiha. Cafetne ve el ruhu ve amati'l muslimin ve amati'l cemaat hazerin ve ruhu zikra't esmam fi hadi el celseti el fatiha.